Daha sonra da dinlemek üzere. Bilginiz olsun o konuda da. Tabii sorun yok hatta çok daha iyi. Ee, şimdi siz gelmeden önce belki de duydunuz bilmiyorum. Ee, aramızda sizi çok iyi tanımayan arkadaşlar da var. Ee, ben bildi bildiğimce sizi tanıttım. Ee, biraz da siz bahsederseniz daha faydalı olacaktır. Tabii ki. Ee, şimdi ben şeyden başlayayım... Ee, 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Aslında hani şey bu dünya tabii 80'lerin sonunda falan böyle bir şey yoktu. Tabii hani klasik kendi mesleğimize başladık. Arkadan işte bayağı bir işte Siemens, işte Netash, şey, Ericsson gibi şirketlerde çalıştım. Sonradan işte en son Ericsson ve Turkcell'de mobil iletişim üzerine özellikle GSM şeyinde... O kısımlara girdik ve onun katma değerli hizmetlerine yani hani sesin dışında veri ve o verinin içeriye dönüştüğü kısımlarda e, özellikle yer almaya başladım. Sonra 2003 yılının sonunda falan e, artık bu işin biraz ticari yönlerinden hani fazlasıyla sıkılıp e, biraz bu işin sosyal ve e, özellikle o zamanlarda biliyorsunuz internetin dönüşüm zamanlarıydı. İşte 2002 e, yılları gibi 2003 yılları gibi e, işte. Orada yarattığımız katma değerli hizmetlerin özellikle Türksel'de yarattığımız katma değerli hizmetlerin biraz daha sosyal ve işte topluma yönelik yanlarını bireysel yanlarını incelemeye başladım. Onun devamında işte bir süre böyle işte üniversitede mobil iletişim üzerine ders verdikten sonra bu işin aslında yavaş yavaş bir öncelikle medya endüstrisini geleneksel medya endüstrisini şu anda öyle diyoruz. Dönüştüren bir şey haline, bir ortam haline geldiğini gördüm ve o anlamda işte bu işe ilk defa hani yeni medya adını koyup o zamanlar hani tabii Türkiye'de şey anlamında çünkü şeyde yurt dışında falan zaten bunun ismi konmuştu. Ben öyle tesadüfen ama yurt dışındaki gelişmeleri bilmeden hani yeni ekonomi falan vardı o zaman işte yeni medya diyelim dedim. Sonradan bir baktım ki aa bu acayip bir şeymiş falan. İşte yeni medya diye ders açtım ben. Tabii o zaman 2004 yılda hiç kimse almadı bu dersi en başta. Sıfır kişiyle başladık. En sonunda aklıma şöyle bir şey geldi. Son gün, kayıtların son günü Has e Üniversitesi'nde e, seçmeli ders olarak veriliyordu. Ya kimse de almayınca ben böyle bayağı bir bozuldum falan. <gülüyor> Ondan sonra e, yanına bir noktalı virgül attım yeni medyanın. İnternet ve mobil iletişim dedim. Son yarım günde 70 kişi kaydoldu derse. E, ve o zaman hani olayın şeyini anladık biraz. E, dedik ki bu iş hani kavrama ve şeye insanların anladığı jargona doğru eğer evriltilirse o zaman hani hem insanların bu konudaki bilgileri, görgüleri, deneyimleri artıyor hem de bu alandaki e, ilerleme artıyor. Dolayısıyla hani 2003 yılından beri aslında internet yani bu yeni medya dediğimiz e, şeyde ortamda e, oradaki bireysel, toplumsal, ekonomik, e, kültürel Siyasi, e, ahlaki e, böyle bir sürü boyuttaki dönüşümleri inceliyorum. Tabii hani iş ilk başta medyayla başladı. Hala medyanın şeyi devam ediyor biliyorsunuz. Dönüşümü devam ediyor. İşte görüyorsunuz gazeteler kapanıyor. E, i̇şte kağıttan şeye geçiliyor falan filan. Hani finansal krizlerle birlikte bu iş de şey yapıyor. Ondan sonra sektörel işte endüstride, ticaret sektöründe falan dönüşümler e, başladı. O anlamda da hani bu... Dijital dönüşüm e, kavramını birazcık inceledik ve o konuda işte özellikle e, 2000'li yılların ortasından itibaren tanıştırdığımız arkadaşlarla da dijital dönüşüm derneği diye bir dernek kurduk ve hani buradaki amacımız da şu özellikle işte bireysel, toplumsal, kamusal ve özel e, dijital, e, özel sektörün dijital dönüşümlerinde e, bu işin biraz daha doğru düzgün yapılması için hani eğitim etkinlik, o tarz şeyler yapmak asıl amacımız. Ama yani şöyle de bir sıkıntı var. Bu kripto parada da yine benzer bir şey oldu. Bir işlere çok önce başlarsanız hiçbir şey anlaşılmıyor. Mesela biz kripto paralarla ilgili Dijital Dönüşüm Derneği içinde 2015 ya da 2016 yılında bir konferans yaptık. Hiç kimse gelmedi. Ne sponsor bulabildik ne bir şey yapabildik. Yani bir Allah'ın kulu şey yapamadı. Bankalara gittik işte çeşitli finansla ilgili kurumlara gittik. Bakın bu çok önemlidir falan filan diye. Millet ya korkusundan ya işte hiçbir şey anlamadığı için ya rakip olduğu için falan filan. Hiç kimse şey olmadı. Ne sponsor oldu ne bir şey. Biz kendi gayretlerimizle işte bir takım şeyleri yaptık. Hala duruyor kayıtları falan. Çok enteresan. Bu kripto para işiyle de ilgili tabii önce bitcoin şeyine girelim. 2012 yılının son... E, aylarında e, ilk defa benim gündemime girdi. Onun da nedeni şu, e, ben hemen hemen her hafta, e, 2010 yılından beri e, Bloomberg e, Business Week Türkiye'nin e, şeyinde, dergisinde e, köşe yazıyorum işte yeni medya ve dijital dönüşümle ilgili. O zaman işte bir arkadaşım Bitcoin'den bahsetmişti. E, ben de bir inceleyeyim falan dedim. Hatta 8-9 dolar gibi bir şeydi galiba. E, i̇nceledik şeyi. Bitcoin'i. Bu arada sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Ben böyle şey yapıyorum da. Hocam gayet e... güzel geliyor. Ha. Gayet gidiyorum. Dümdüz gidiyorum da masaltı gidiyor. Harika gidiyorsun Lütfen devam edin. Lütfen. Peki. Ee, yani şey işte orada ilk incelemeye başladığımda vay be falan filan. Yani bu da acayip bir şeymiş falan filan dedim. Bir yazı yazdım o konuda. Ee, galiba Şubat 2013. Dergide yayınlandı. Eee Sonra bir 500 dolarlık böyle bir şey alayım dedim. 25 dolara falan çıktı bir anda. Ben hani yazı yazanı toparlayana kadar bir alayım falan dedim. Fakat Türkiye'de alacak yer yok. Ba bakıyorum sası Kıbrıs'ta bir yerler var falan filan dedim. Şey yapmayım. Bir tane o zaman bir desktop uygulaması indirmek gerekiyor. Ya uğraş Allah, uğraş indiremedik şeyi e, uygulamayı. E, o yüzden de ya dedim boş ver. Hani şey yapmayalım, e, Almayayım falan filan. Hatta biz 2012, 13 ve 2014'te böyle işte yine Dijital Dönüşüm Derneği'nden o zamanki tabii yoktu da dernek. Oradaki işte nüve arkadaşlardan bir kısmıyla web üzerinde bu Google Hangout yeni çıkmıştı. Kapak Olsun TV diye bir program yapıyorduk. İşte o programda işte sanal para birimleri, siber para birimleri diye bir şey yaptık. Bir program yaptık. Orada da işte... E, bu aralar arkadaşlar bilirler, e, özellikle blockchain tarafında çok e, böyle değerli çalışmalar olan e, Cemil Şinasi Türüm vardı. E, o da benim üniversite sınıf arkadaşım. Onu çağırdık. Bayağı enteresan bir program oldu. E, o program böyle iki saat falan süren bir programdı. Orada da söylemişim, ya işte 500 dolarlık bir şey alacağım ama indirmeye çalışıyorum. Program bir türlü indiremedim. İndiremedikçe de bitcoin'in fiyatı yükseliyor. Boşver vazgeçtim falan diyorum. Ve ben o arada... İşte o yazıyı yazdık, program yaptık, defteri kapattık. Benim Bizim oradaki editör arkadaş böyle e, benim e, yaptığım giriş konuşmasından o kanalda bir tane böyle bir 5-10 dakikalık bir kuple kesmiş. İşte bitcoin nedir, nasıl kullanılır? E, işte İsmail Akkı Polat açıklıyor diye böyle YouTube'e bir şey koymuş. Böyle 2013'ün Ekim ayları falan filan beni böyle bütün televizyon kanallarından, Anadolu Ajansı'nda falan insanlar arıyor. Arıyorlar işte neyse konuşuyoruz falan. Ya nedir falan ya işte Bitcoin'le ilgili bilgi almak istiyoruz falan. Ben de diyorum ki Allah Allah ya Bitcoin nereden çıktı? Ben de tabii unutmuşum. E diyorum ben bir bakayım şey yapayım falan filan. <gülüyor> Ondan sonra e, tekrar e, bu hikayeye döndü. Bir baktım ki ben o zaman hani böyle biz 25 dolar 50 dolarda falan bıraktığımız Bitcoin olmuş böyle 800-900 dolar 1000 dolarlara falan gidiyor. Allah Allah falan filan diye. Sonra işte. Ben böyle Anadolu Ajansı'na bir demeç verdim. Arkadan bir iki böyle şeyde e, gazetede, işte bir iki de kanalda falan böyle bir şey yaptık. Ondan sonra bir baktık ki şey işte her tarafta işte e, şey yapıyor. Ben de dedim ki Anadolu Ajansı'nın muhabirine o zaman soruyorum. Geldim siz beni nereden buldunuz? Vallahi dedi işte şey yazdık, Google'a yazdık. Bitcoin nedir, nasıl kullanılır diye sizin o e, işte röportaj geldi. <gülüyor> o röportaj da o kadar kötü bir röportaj ki aslında. Yani böyle işte döndüre döndüre lafı bir türlü toparlayamadığımız falan acayip böyle bir şey olmuş. <gülüyor> ama o, o böyle ilk başlarda epey onun ekmeğini yedim. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> e, sonra tabii e, biz böyle Bitcoin'i överken falan, e, Ferhat yazmış 2014 iPhone'un nedeni belli olmuyor. <gülüyor> biz tabii böyle överken falan filan e, pat diye bu önce şey geldi. E, ne derler? E, bu Seek Road'un şeyi e, neydi o? Ulf, e, Rolf Ul e, Ulbrecht'in şeyin e, e, Seek Road'un kurucusu Ross Ulbrecht'in e, tutuklanması geldi, FBI paketledi. Böyle bir <gülüyor> 1100, 1200 hatta bir bir böyle iki saniye falan hani bu meşhur Kasım Aralık'taki 20 bin vardır ya hani hiçbirimizin göremediği 20 bin öyle 1300 gibi bir şey gördük. O 1300 rakamı da şu yüzden sihirlidir. E, Bitcoin'in ilk çıkışında bu Satoshi ve arkadaşlar o grupta tartışırken e, buna bir currency yani hani dolarla bir e, karşılığını şey yapalım demiş. 1309 dolar şey Bitcoin gibi bir karşılık vermişler bir, bir dolara. O da o simgesel olarak yani 2013 Kasım'ında e, işte 2009 Ocak'tan 2013 Kasım'ına e, Bire 1309'luk ama ilk başta işte 1 dolar 1309 Bitcoin iken ondan sonra bir Bitcoin'in 1309 olduğu tam tersi böyle bir e, şey korelasyonla hani 1 milyonun üzerinde katla e, 4 senede artışı vardı şeyi. E, Tabi ondan sonra işte o 1300 dolarlardan bir anda işte e, böyle bir önce bir 500 dolara 400 dolara falan arkadan da işte Nisan'daki 2014 Mart Mart'tı galiba Mart'taki meşhur Mountain Gox'un hacklenmesi olayından sonra da iş iyice e, şeyden çıktı. Tabi ondan sonra da yavaş yavaş bu e, hikayeler gitmeye başladı. İşte son 2016'dan beri de e, özellikle işte e, hem bu e, finansal dünyanın dijital dönüşümünü takip ediyorum ki hani bu anlamda birazcık şu düzeltmeyi yapayım. Ben blockchain'e değil kripto paraya yani bitcoin'e odaklanılması gerektiğine inanıyorum. Bitcoin ve türevlerine odaklanılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle de Finans şeyini, sektörünün buna odaklanması gerektiğine inanıyorum. Hatta bu konuda da çok yazılarım, şeylerim var. Çünkü asıl disruption dediğimiz, asıl yıkıcı yenilik dediğimiz şey e, blockchain'in kendisinde değil bence. Çünkü e, hani birazdan daha da şeyde konuşuruz. E, blockchain bize e, desentralizasyonu yani internet şebekesini Facebook gibi, Google gibi, Amazon gibi büyük ve süper merkezi yapılardan Yavaş yavaş hani bu torrentle birlikte başlayan, bu dönüşümü başlatan gayrimerkezi yapıya geçişinin ipuçlarını veriyor. Yoksa blockchain'in kendisi belki de o yarattığı e, madencilik e, oligarşisiyle ya da işte o hani segwit hepimiz bunun korkusunu, tedirginliğini yaşadık değil mi? Ya da işte e, hani bu madenciliğin verdiği bu enerji tüketimiyle çok konuşulan ve Sürekli hani bu bitcoin'in önünde getirilen şeylerde. E, oraya değil de farklı yani buradaki o gayrimerkezi mantık, açık defter, kripto güvenlik ve e, kullanıcıların anonim olması kısmına e, bakmamız gerektiğini e, söylüyorum ki e, o yüzden hani bunu e, önümüzdeki şeylerde de tartışırız. Bence hani e, eğer biz gerçekten... ...internetin merkezi iyileştirmesi ve daha sonra da tamamen dağıtık ve kullanıcıların inisiyatifiyle giden bir şey olmasını görmek istiyorsak... ...bence burada hani hep söylenilen bir şey vardı, büyük resim diye hani Türkiye'de de çok popüler bir şey. E, büyük resmi görmek istiyorsak büyük resimin anahtar sözcüğü bence gayrimerkezi iyileşme, desentralizasyonda. Dolayısıyla hani Bitcoin bunu torrentle birlikte bence bu müzik endüstrisini yakıp yıkan torrentle birlikte... Dünyaya yeni bir soluk getirebilecek bir e, rol, bir örnek, bir model koydu. O açıdan ben hani blockchain'in e, daha gelip geçici olduğuna inanıyorum. Ama asıl değerin bitcoin'de olduğuna inanıyorum. Çok uzun konuştuk? Hocam çok faydalı oldu. Hiç, yani uzun oldu. Hatta az bile diyebilirim uzun olarak. E, ben size şeyde bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Yani blockchain'den ziyade bitcoin'e odaklanmamız gerektiğini, blockchain'in aslında bir aracı olduğunu düşünüyorsunuz. Ve Bitcoin'i de e, daha çok finans sektöründe aracıların, üçüncü otoritelerin e, aradan çıkartılarak sadece peer-to-peer -peer mantığıyla e, daha faydalı, daha değeri yüksek bir araç olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru. Peki e, burada bir de şöyle bir şey var. E, yani biz şu anda bu etkinliğin neresindeyiz? Evet teorik olarak bu dedikleriniz gayet güzel. E, her, buna katılmayan da yoktur. Peki mevcut durumumuz şu anda neresinde duruyoruz? Yani mesela az önce bahsettiğiniz madencilikteki bazı problemler var. İşte madencilik havuzlarının bir oligopar oluşturarak işte büyük bir mining geç eline geçirerek blockchain sistemine zarar vermesi, bitcoin'e zarar vermesi de söz konusu. Bu açıdan da bakarsak yani biz bu etkinliğin ya da efektifliğin tam olarak neresinde oluyabiliriz şu anda? Çok güzel bir soru Eko. Eko mu Eceo mu? Ben böyle bir şey yapıyorum da <gülüyor> Eko diyebilirsiniz hocam. Eko, Eko tamam. diyebilirsiniz. Sen Eko denilmesini istiyorsan Eko e, diyelim. E, şimdi şöyle e, biliyorsunuz e, hani dünyadaki e, böyle erklerin e, şeylere e, hani tek bir kişinin elinden e, daha büyük kalabalıkların eline geçmesi inisiyatiflerin her zaman için bir süreçtir. E, dolayısıyla Hani Osmanlı'da da ne yapılmıştır? İşte padişahlıktan meşruiyete sonra da cumhuriyete geçilmiştir. Yani bütün dünyada işte Rönesans'ta da böyle şeyde de böyle. E, dolayısıyla bu bir süreç. Yani o yüzden e, hani şöyle söyleyeyim. E, şimdi dolar ya da bankalar dediğimiz şeyler aslında bu e, bizim şu anda Facebook'la Google'la falan gördüğümüz e, hani süper merkezi network'ün aslında dünya üzerindeki e, şeyleri e, ne derler? Erken dönem yansımaları. Dolayısıyla hani dolar dediğimiz şey dünyadaki finansın şeyini, bütün akışını kendi üzerinden ve batı bankacılık sistemi üzerinden dizayn etmiş ve dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Biz dünyada parayla ilgili artık bir işlem yapmak istediğimizde sürekli Hani kirayı yatırmak istiyoruz mesela artık kirayı da bankalar üzerinden alıyor. anlatabiliyor muyum? Yani hani peer-to-peer -peer elden ele yaptığımız şeyler sadece herhalde işte e, şeydeki semt pazarlarında falan filan kaldı. Ya da işte dükkanlara falan girdiğimizde bile kredi kartı üzerinden falan alıyoruz. Dolayısıyla hani burada zaten e, hani peer-to-peer -peer değil hep, hep böyle bir merkezden geçen ve o merkezlerin de aslında bu kazanç kapısındaki muslukları elinde tuttuğu şekilde tasarlanmıştı bu. Medyada da böyleydi değil mi? Bu sosyal medya falan gelmeden önce hep böyle e, biz bir yerlerden e, işte ne yapıyorduk? İşte gazetelerden, televizyonlardan onlar bize ne verirse onu öğreniyorduk. Ama şu anda bu, bu böyle değil. Medyada ilk başta bu peer-to-peer -peer dediğimiz sosyal medyadaki işte insanların kendi kendine e, haberleştiği ama tabii bunun da artı eksi bir sürü yönü olduğu ve bunun da sancılı bir süreç olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şimdi finansta da Bitcoin'le birlikte aslında biz bir aşama kaydettik. Yani süper merkezi, banka e, ve finans sisteminden e, biraz daha master nodların olduğu, biraz daha işte madencilerin e, bu söz inisiyatifini ellerinde tuttukları e, bir yeni bir modele geçtik. Yani burada işte bir takım şeyleri belki peer-to-peer -peer yapabiliyoruz. Eko, ben Eko'ya ya da işte Fatih'e şey göndermek istediğimde e, ne derler? Bitcoin ya da kripto para göndermek istediğimde birazcık inisiyatifli yapabiliyoruz bunu. Ama işte ne bileyim bana Bitcoin lazım olduğunda Eko ya da Fatih'i bulamadığım yerlerde ne yapıyoruz? Borsalara gidiyoruz, exchange'lere gidiyoruz, başka yerlere gidiyoruz. Dolayısıyla burada hala bir geçiş dönemi var. Hem alım-satım yönünde hem de işletme yönünde hala bir hani şeye geçtik süper merkezilikten birazcık ayrı merkeziliğe geçtik ama... Hala bu e, hani İngilizce'de şey deniyor, distributed deniyor, tam da dağı, dağıtık e, Türkçesi. Dağıtık sistemlere geçtiğimiz, geç dağıtık ağlara geçmemize hala hazırda biraz daha süre var. Dolayısıyla bunlar bir ara süreç ama Bitcoin'in burada özellikle makalesine bakarsanız yaptığı çok önemli bir şey var. İşte o blockchain dediğimiz mantıkta aracıyı ortadan kaldırarak aslında bir yönetim erkine işte... İnsanların ihtiyacını olmadığı bunun e, gerek e, hani blockchain sisteminin kendi mantığı içinde gerekse işte Ethereum ve sonraki e, nesil uygulamalarda gibi akıllı kontratlarla ya da farklı yöntemlerle çözülerek aslında burada ortada bir aracı kullanmadan e, yapılabilecek işleyişleri öngörüyor. Dolayısıyla buna şöyle demek lazım. İnternette biz hep işte şeyi konuşuyorduk web 1.0 web 2.0 falan diye konuşuyorduk aslında internet 2.0 dediğimiz şey bence blockchain ya da işte gayrimerkezi yapılarla blockchain ile birlikte başlayacak ama daha da devam edecek gayrimerkezi biraz da işin içine yapay zekanın girdiği ya da o yazılımların girerek bu sistemlerin dağıtık olmasına özellikle akıllı kontratlar bu anlamda bize çok yol gösterici olacak. Hani bunlar üzerinden e, bir takım işte insanların yaptığı noterlerin, bankaların falan filan yaptığı işleri kişiler arasındaki akitleri yazılıma dönüştürülerek, koda dönüştürülerek birbirleri arasında dö döndüğü e, farklı sistemlere, farklı ortamlara e, girmemizi bizim tetikleyecek. Dolayısıyla hani bu anlamda blockchain'i e, miyorum? Önemli öncü bir rolü olduğuna inanıyorum. Çünkü blockchain bir Model gerçekten ve blockchain sadece e, hani finans sistemini değil aynı zamanda hani bitcoin e, özelinde finans sistemini değil aynı zamanda e, hani bir finans protokolünün ötesinde bir güven protokolü olarak kullanılarak e, işte ne bileyim kamu e, işleyişinde, özel sektörün işleyişinde, e, ticaret hayatında önemli bir role sahip olacak. Bu aracıların ortadan kalkmasına yol açacak ya da bu aracıların sayısını inanılmaz şekilde indirecek ve dünyadaki internetin işleyicini hızlandıracak. Ama şunu da unutmayalım. İlk uygulamaların çoğu token dediğimiz jetonlar ya da işte bu blockchain uygulamalarının üzerine hep böyle bir kripto paralaştırılarak olacak. Yani bunun dışında işin ucuna para gelmeyen şeylerde e, tamam devlet tairesinde İçişleri Bakanlığı bizim nüfus kağıtlarımızı e, eğer kimliklerimizi e, blockchain üzerine geçirecekse ya da işte üniversiteler diplomaları e, blockchain üzerine geçirecekse ve oradaki sahtekarlığın, taklitçiliğin ya da işte o değiştirilemezliği sağlayacak ve her taraftan bizim bu e, kimliklerimize ulaşmamızı ama oradaki bilgilerin güvenlikte kripto güvenlikle başkalarına gösterilmemesini ama onaylanmasını, doğrulanmasını sağlayacaksa bu acayip bir işleyiş olacak. Ve bu anlamda da blockchain oldukça önemli hizmette bulunacak. Ama onun devamında hani bir yandan da diyorum ki blockchain'in ötesinde de geliştirilen şeyler var. bir Onlara da bir gözümüzle bakarak olalım. Yani ben hani e, burada e, hep söylüyorum. Hani genel olarak ben piyasalara şeylere bakmıyorum. Piyasalara trend olarak bakıyorum. Ama daha çok kripto paramının kavram olarak nasıl yerleşeceğini Nereye doğru evrileceğini ve oradan nelerin yapılacağını, e, ne, hangi fırsatların çıkacağını ve gelecekte neler olacağını e, tasarlamaya, tasavvur etmeye ve işte öğrencilerimle, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hani bu anlamda da şöyle bir e, enteresan e, nokta şey yapayım. Önümüzdeki dönemden itibaren e, Kadires Üniversitesi'nde kripto para dersi vereceğim e, ama bu vereceğim ders böyle enteresan bir ders olacak. Mesela finalini hackathon olarak yapacağım. Herkes kendi kripto parasını çıkartacak falan. Böyle bir takım şeyler yapmayı düşünüyorum. Günün sonunda hani benim yapmak istediğim şey hep bu işin 101'ini öğretmek. işin temel kavramlarını öğretmeye çalışmak, öğrenmeye çalışmak. Ve bunun ne kadar yaygınlaşırsa, iyi bir temele sahip olursak, iyi bir bakışa, iyi bir anlayışa sahip olursak, bütün kavramları ve onlar arasındaki ilişkileri de çözer, buradan daha rahat ilerleriz. İyi bir temelimiz olması bize her zaman iyi şeyler yapar. O bak, bak. <gülüyor> e, o müthiş doları en son bırakalım. BTC'yi <gülüyor> hangi fiyattan alacağımızı, işte hangi koyun çarpı 5 yapar, bunlar hocam sonra saklamıştır diye düşünüyorum bize. Peki, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bence hoca çok güzel bir konuya değindi. E, Blockchain'in bu geçiş dönemi, e, bir de yönetim erkiyle Blockchain'in peer to peer mantığının biraz çelişmesi aslında. Ben de burada şeyi sormak istiyorum. Ee, sonuçta dünya düzeninde bir otoriter sistem var devletler var blockchain'in ortaya çıkışı yani bitcoin makalesiyle ortaya çıkışı da biraz buna bir baş kaldırış aslında ama e, ok yaydan çıktı ve devletler buna artık kayıtsız kalamazlar e, bunu engelleyemezler e, vergi evet. kısımlarında ve hukuki kısımlarda da isteseler bile bu konuyu engellemeleri teknolojik açıdan da mümkün değil o nedenle Mutlaka blockchain ve kripto paralarla devletlerin bir entegrasyonu olmalı. Ee, yakın, hatta yarın hocam siz de daha iyi bilirsiniz bir G20 toplantısı da var. Evet. Mart ayında yapılan Arjantin'deki zirvede işte Temmuz ayındaki G20 toplantılarında da regülasyon kararı alınacağı söylenmişti. Bu, bunu da, bu konuyu da ona bağlarsak sizce bu entegrasyon nasıl olabilir? Ee, bir de şeyi de söyleyeyim, belirteyim. Siz e, Rusya'da Dünya Blockchain Zirvesi'ne de katıldınız. Orada e, çok değerli her ülkeden konuklar, delegeler vardı. Orada da havaya koklamışsınızdır insan Söyle. devletlerin buna nasıl bir bakış açısıyla yaklaştığını. O yüzden bu entegrasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. E, çok iyi bir soru. E, çünkü e, şimdi biz böyle hani ben böyle e, şey bir dünya e, neydi hani böyle e, su gibi akıp Gide bir gide verecek bir şey tanımlıyorum. Ee, neydi? Bir dünya tanımlıyormuş gibi oluyorum. Ama hani şunu unutmayalım. E, elbette bu öyle bir yıkıcı yenili ki bu yıkıcı yeniliği e, maruz kalanların da e, özellikle finans dünyasında çok güçlü oyuncular olduğunu unutmayalım. E, burada o yüzden önümüzdeki dönemde e, bir enteresan karışıklıklar olacak. Yani şöyle ilginç çatışmalar ve böyle bir kargaşa olacak, bir kaos olacak. Onların önemli şeylerinden bir tanesi mesela başladı. Nasıl başladı? Kasım Aralık'ta <gülüyor> e, Chicago borsasına Bitcoin özellikle işte bu e, şeylerle girdi. E, bu e, hani e, Bitcoin'in kendisi olmadan şey yapılan e, bir takım fonlarla girdi biliyorsunuz. E, hani elinizde bitcoin yoksa bile bitcoin'in değerini oynayabiliyorsunuz. İşte herkesin böyle short ya da long yaptığı şeyler yüzünden bitcoin şu anda hani ilk baştaki şeylerini yaptı. Ne derler? Ha margin trade diyor aba Sağ olasın. Dolayısıyla yani burada hani bitcoin'in fiyatı üzerinden orası bir adeta herkesin göz ucuyla baktığı ve ona göre pozisyon aldığı bir şey oldu. O yüzden de hani bitcoin'in burada çok etkilendiğini görüyoruz. Ancak ee, hani burada şunu unutmayalım ee, bitcoin e, şu anda e, hani iç sistem olarak bundan etkilenmiyor aslında yani insanların hani bitcoin üzerinde ne tasarruf yaptığında on, bitcoin ile ilgili onların ne tasarruf yaptığından ilgilenmiyor yani nasıl ilgilenmiyor hani camiada meşhur bir laf vardı bir bitcoin eşittir bir bitcoin değil mi niye çünkü hani camianın çoğu bitcoin'e olan Yatırımlarını ya da gelecek öngörülerini bunun bir para birimi olması üzerine şey yapmıştır, kurgulamıştır. Şimdi e, burada işte finans dünyasının Chicago Borsası ile birlikte başlayan bir şey ortaya çıkıyor. E, bir böyle karşı hamlesi ortaya çıkıyor. Bu karşı hamlede bitcoin'i para birimi vasfından uzaklaştırarak yavaş yavaş bir değerli maden haline getirmek. Yani böyle birazcık bir dijital altın haline getirmek. Hani para teorisinin baş, başlıca üç şeyi vardır. Bir e, işte bir enstrümanın para birimi olarak kabul edilebilmesi için e, işte üç tane temel şey vardır. Bir tanesi işte değiş tokuş aracı olması, yani bu işte ödeme aracı ve e, hani değiş tokuşlarda yaygın olarak kullanılması. E, i̇kincisi bir değer saklama aracı olması. Üçüncüsü de bir kıyas aracı olması nedir işte ev alırken e, hani şu anda mesela e, TL'nin volatilitesi nedeniyle ee, hani bu volatiliteyi engellemek için daha istikrarlı bir kıyas birimi olarak işte dolar ya da euroyu e, öngörüyor insanlar falan ya da işte teklif verirken ticari teklif verirken öyle veriliyor tarihlerde falan filan. Ama buradaki e, temel nokta şu anda hani değiş tokuş aracı vasfının e, giderek törpülenerek özellikle bu son Ağustos ayındaki falan işte ETF dediğimiz exchange tra tra trade fondlara e, fund olarak işte ee, ne derim ee, alıp satılabilir e, ticari fon olarak e, bitcoin'in konumlandırılığı bilecek olması ki 10 Ağustos'ta sanırım onun şeyi çıkacak e, kararı çıkacak. Bugün de işte e, demin bir canlı yayın izliyordum e, Amerikan e, Senatos'un alt komitesinde hep bunlar konuşuluyor. Eğer bunlar bu şekilde yapılırsa bu sefer hani bitcoin e, herkes tarafından çok talep gören ama az üretildiği için bu talep karşısında fiyatı Korkunç derecede yükselen ama ödeme aracı noktasından e, yavaş yavaş o vasıftan uzaklaşabilecek bir şey haline getirilecek. Ehli bir dijital altın haline getirilecek. Şimdi bu noktaya geldiğinde Bitcoin özellikle bu KYC ya da işte o anonimliğin de ortadan yavaş yavaş bankacılık sistemine entegre olmasıyla kaldırılmasıyla birlikte bu iş e, hani şu andaki mevcut anarşist kripto paraların yavaş yavaş işte iş modellerinin olmaması ayaklarının ticari günlük hayata da bastırılmamasıyla düzenleme eksikliği ya da aşırı düzenlemeler nedeniyle böyle bir senaryo söz konusu. Ha burada ne yapılacak? Ben bunu e, size e, hani çok şey söyleyeyim bu Rusya izlenimlerinden de e, biraz söz ederek söyleyeyim. E, burada e, dünyanın şu anda Doğu Batı konjon türünde ticari savaşlarla başlayan işte Doğu ekserinde Rusya ve Çin e, ve birazcık da işte Gelişmekte olan ülkeler işte Hindistan, biraz Brezilya, Türkiye tabii. Onların olduğu eksenle finans dünyası çok güçlü. Batı e, yakasının, dünyanın batı yakasının arasında e, bir e, kripto para ya da yansıyan bir bu ticaret savaşlarının yansımasının kripto para geliştirmesinde de yansıdığı bir e, senaryo ile karşı karşıya kalabileceğiz. Nedir bu senaryo? Örneğin işte Rusya'nın şu anda geliştirmekte olduğu kripto ruble, devlet kripto parası ya da işte... Çin'in zaman zaman böyle ucundan gösterdiği işte e, şey e, Yuan Petrol'e dayalı kontratlar ve onun işte kripto paraya dönüşerek e, artık e, hani şeyler arasında komşu bölgeler ya da dünyanın e, doğu bloku arasında, doğu dünya, e, dünyanın doğu yakası arasındaki bir takım fonların e, daha doğrusu e, alışverişlerin e, bir takım kripto para şeyleri üzerinden yapması. E, <gülüyor> Yarına amaçlık BTC'nin fiyatı korkunç artacak dedi. Kabuli şey yapılırsa ben bekliyorum bir artış aslında. <gülüyor> Fatih güzel şeyler söylüyor ama ben tekrar şeye döneyim. Konuya döneyim. Şimdi ben Rusya'da biraz kripto ruble ile ilgili bir şey yaptım. Böyle işte oranın parlamenterleriyle bir de bu konuyla ilgili bürokratlarıyla işte belli konuşma fırsatları elde ettim. Şu anda anladığım kadarıyla onlar kripto ruble projesini Amerika'nın ee, Rusya ile ilgili yaptırımlarını arttırdığı noktalarda e, kullanacak. Yani şu anda Rusya çok ciddi bir e, şey ve e, hani ekonomik olarak e, Batı dünyasının yaptırımla maruz kalmış durumda ve kendi doğal kaynaklarını da dolar üzerinden şu andaki mevcut sisteme göre sattığı için aslında buralarda inisiyatif alamıyor. Yani hani Batı dünyası burada ne kadar inisiyatif tanırsa o kadar şey yapıyor. Üstelik Hani Çin'le olan ya da işte komşu Kazakistan, Azerbaycan, işte Türkmenistan gibi ülkelerde bile ticaretlerinde hala bütün dünyada olduğu gibi dolar ağırlıklı şey gidiyor. Hani dolar şu anda hani aslına bakarsanız şu anda dünyanın küresel para birimi ve değiş tokuşun ana şeyi, enstrümanı. İşte burada bu noktadan itibaren eğer konjonktür, Rusya'ya karşı çok daha fazla şey getirirse, yaptırım getirirse, Rusya bu özellikle ticari ticari savaşlarıyla birlikte Çin üzerinde de bir takım şeyler olursa, şunu göre göreceğimizi düşünüyorum ben. Ee, Rusya kripto ruble projesini hayata geçirecek ancak bu başka şu andaki mevcut projelere benzemeyecek arkadaşlar. Mevcut projelerden kastımız ne? Bildiğiniz gibi işte Venezuela bir e, Petro diye bir para birimi çıkarttı diyoruz değil mi hepimiz? Hah, Eceo yazdı Petro'ya. Eko yazdı. Aslında Petro ben o Rusya'daki konferansta da söyledim bir devlet para birimi değil. Neden? Çünkü Venezuela'nın para birimi Bolivar arkadaşlar. Şu anda parlamentoda herhangi bir Petro'ya karşı bir yasa geçmediği için ki neden geçmediğini de söyleyeyim size. Çünkü Venezuela'da Parlamento muhalefetin elinde. Dolayısıyla parlamentodan böyle bir şey geçmedi. Geçmediği için de Maduro hükümeti ya da Maduro iktidarı, devlet başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarı şu anda Petro'yu tamamen kendi inisiyatifleriyle yani hani devlet destekli değil başkan destekli bir kripto para olarak çıkarttı ve dolaşıma soktu. Şu anda <gülüyor> Maduro gerçekten Turpin söylediği gibi biraz bu işten mağdur oldu çünkü şeyi çıkartamıyor. E, bunu çıkartamıyor ama işte ticarette bunun geçmesini şey yapıyor. Niye? Çünkü Bolivar denen para şu anda %14 bin enflasyonla e, dolara karşı e, şey yapıyor. %14 bin pardon değer kaybıyla yıllık gidiyor. E, korkunç bir hiperenflasyon var ve burada artık devletin parası para etmiyor. Ona karşı işte bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar e, bu Venezuela'da. Ama şu anda işte LC20 e, bazlı Ethereum airdrop yapsa Ethereum vakfına para ödeyecek bir şeyden bahsediyoruz. Bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani buralarda bu mesela bir devlet destekli ya da devlet kripto parası olarak sayılmaz. Rusya'nın yapacağı şey bence şu. Kripto parada eğer devlet destekli bir kripto paradan bahsediyorsak o şöyle olur. Tedavüldeki kağıt kripto paranın banknotun bir kısmını işte %5-10 falan tedavülden kaldırırsınız, yakarsınız. Onun yerine vatandaşa cüzdan dağıtırsınız bu cüzdanlar anonim olur ve ondan sonra şeyi de ülke içindeki para dolaşımını da bu şekilde şey yaparak hani e, emisyonunuzu da kontrol ederek ticari deyimle oradan e, ilk başta bir deneyim yaşatırsınız insanlara ve ondan sonra da şunu yaparsınız arkadaşlar bu devlet destekli kripto paraların bence en büyük avantajı o dersiniz ki ülkedeki işte atıyorum ee, Boris'den e, Ivan'a yapılan peer-to-peer -peer kişiden kişiye transferlerden atıyorum şimdi bin ruble transfer etti. Dersin ki ben her bin ruble de bir ruble komisyon oluyorum dersin. Ya da işte gitti mesela orada bir marketten alışveriş yaptı. Orada da dersin ki her alışverişten KDV yerine buradan işte bin rublelik alışverişte işte KDV ne kadar? Yüzde yedi mi? Yüzde orada yedisini ya da işte şeyi e, ne derler 70 rubleyi KDV olarak alırsın ve blockchainleri birbirine bağlayarak orada işte o marketin şeyi neyse e, mar, mesela bizim Migros gibi bir şey olduğunu söyleyin e, düşünün işte orada mesela Migros coin gibi bir şey olsun rubleyle rublenin blockchainiyle e, Migros'un blockchaini entegre olduğu zaman o zaman o blockchainler üzerinden doğrudan ee, hani devlet bütün o kanallara girerek oradan kişileri anonim bırakarak bütün oradan kendi ana cüzdanına para çeker. Anlatabiliyor muyum? Böylelikle bir sürü şey buradan ha KDV kaçırmak imkansız olur, gelir vergisi kaç Mesela artık şirket işletenleriniz varsa muhasebecilerin yaptıkları bir sürü şeyler vardı. işte beyanlanma veriler falan. Bu muhasebecileri bile aslında işlerini çok hafifletecek ya da ortadan kaldırabilecek bir şey. Ama burada asıl ortadan kalkacak olan eğer peer-to-peer -peer transferlerden, kişiler arası transferlerden devlet doğrudan kendi cüzdanına para aktarıyorsa o zaman burada yok şey nedir arkadaşlar? Bankalar. Artık burada bankalar mevcut mevduatları saklamakla ilgili ya da onların kişiden kişiye transferleriyle ilgili inanılmaz şey şekilde şeylerini kaybedecekler. Önemlerini kaybedecekler. Ne yaparlar? İşte şu anda kredi verme ki kripto paralarda onlarla ilgili de şey yapılıyor. Biliyorsunuz çalışmalar yapılıyor. Kredi ile ilgili. Hatta bir Türk girişim var Colendi diye. Bu işte kredi verme değil de e, rating verme üzerine e, çalışıyor. Dolayısıyla hani buralarda falan hep artık e, bankacılık e, faaliyetlerinin çok daha e, geriye çekildiği ve sınırlandığı, kapsamının daraltıldığı ama kişilerin güçlendiği ve devlet kripto paraları üzerinden de devletleri aracızız biçimde vergi topladığı bu vergi kaçaklarını önlediği için de aslında bu vergi miktarlarını oranlarını giderek düşürdüğü ama devletlerin kasasının doğrudan dolduğu bir şey yapıyorsunuz. Mesela işte şu anda KDV beyanlanması toplanıyor. Bir ay sonra ödeniyor. Halbuki buradaki bütün alışverişlerde ya da şeylerde o gelir vergisi de diğer vergilerle dolaylı ya da doğrudan vergilerin hepsi e, orada doğrudan kesilebilir. Dolayısıyla e, inanılmaz bir e, orada şey var. E, ne derler? E, devinim var. E, bu bankalar yani ben şey olsam devletlerin yerinde olsam bankaları bu oyundan çıkartıp batı bunu yapmaz da Doğu blokundaki yani Doğu dünyasındaki e, şeyler e, aslında devletler e, bankacılık ve finans sistemini biraz daha zayıflatmayı göze alarak şunu e, yapmaları gerekiyor. Kurumlara şey diyecekler hepiniz kripto para çıkartacaksınız kurumsal kripto paralar ve bütün alışverişleri de benim ulusal para biriminin şeyine bağlayacaksınız blockchainine bağlayacaksınız diyecek. Ve dolayısıyla buradaki aslında, ha buradaki bir şart şu, her şey bu kadar şeffaf, iyi, güzel, devlet de her şeyi görüyor ama devlet o cüzdanları anonimleştirmezse o zaman e, kimse de parasını bu tarafa doğru şey yapmaz, bu şey kadük kalır. Halbuki akıllı bir devlet burada biraz daha desentralizasyonu göze alarak yeraltı ekonomisinin bile parasının buradan harcanmasını sağlayabilir o şeyleri anonimleştirerek. Dolayısıyla hani oradaki kara parayla mücadele şeyi çok daha kolay olabilir. Eğer orada e, hani biraz daha anonim paralara giden işte Monero gibi Zcash gibi şeylere giden bir şey görüyorsa orada işte o zaman orada onlarla mücadeleyi o kapsamda yapar. Ama aynı banknotlar gibi o banknotların seri numaraları nasıl biz kendimizi kişi olarak eşleştiremiyorsak o cüzdanlarla da bizi eşleştirmemeleri ve o paralarla da o para birimleriyle de o Public ve private keylerle de bize eşleştirmemeleri lazım. Ee, bakalım. Yani göreceğiz önümüzdeki dönemde ne olacak. İşte Rusya'da da bunları konuştuk. Ben bunları anlattım. Ee, enteresan, bayağı ilgilendiler. Hatta e, önümüzdeki dönem e, Moskova Bilimler Akademisi'nde bu konuda bir e, konuk konuşmacı olarak konuk hoca olarak bir, e, bir haftalık bir şeye katılacağım. Belki ondan sonra da orada bir ders vermek söz konusu olacak. Bu Moskova Bilimler Akademisi'nin uluslararası bir programı var. O programda ee, çok ilginç şeyler var. Bu arada hani biraz daha geriye dönüp söyleyeyim. O e, gittiğim etkinlikte e, Rusya'da çok enteresan bir gelişme olduğunu gördüm. Bu kripto paralar ve blockchain konusunda. Rusya'da e, kurulan Dijital Kalkınma Bakanlığı e, oranın Eğitim Bakanlığı ile işbirliğiyle birliğiyle e, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans ve doktora programlarına kripto para ve blockchain ile ilgili dersler konulmasını istemiş. Dolayısıyla hani bu derslerin de ee, ...şu anda e, işte şeylerini... ...içeriklerini ve e, şeylerini... silabuslarını, e, işte programlarını... ...oluşturuyorlar, müfredatlarını oluşturuyorlar. E, yani hani... ...dünyanın batı yakasında... E, ...bu 1600 tane kripto... ...paranın bir tanesini bile... ...şeye indirmiyorlar. E, günlük hayata ...indirmemek için düzenleme açısından... ...ellerinden geleni yapıyor batı. Finans sektörü, kendi bankacılık sektörünü... ...feda etmemek uğruna ama... ...diğer taraflarda... E, Doğu dünyasında ise o kadar inovatif değil ama onları düzenlemelerle nasıl günlük hayatta e, şey yaparız da a, hayata geçiririz ve oradan biz nasıl Batı dünyasıyla yaptırımlarla başa çıkar ve oradan e, nasıl bir e, hani fırsat çıkartırız bunun şeyinde e, hesabında tabi orada birazcık da Doğu dünyasındaki işte Çin Rusya gibi ülkelerin birazcık daha işte e, big brotherlık yapması ve o işi izlemesiyle ilgili bir sıkıntı var. Öyle yaptıkları takdirde tabi bu proje başarılı olmayacak. Ee, ben şunu söylüyorum burada. Hani dünyada kripto paranın tarihi yazılacaksa bu Asya tarafından yazılacak. Zaten hani biliyorsunuz hepiniz Coin Hills'e girenler bilir. Şu andaki alım satımın %70 küsürü e, şeyde yapılıyor. Asya tarafında yapılıyor. İşte %55-60'ı e, şeyde Japonya'na olarak. Bunda çoğu aslında Çin, Çin'de e, Yuan üzerinden alım satımlar olmadığı ya da işte çok kısıtlandığı için. Bir kısmı Güney Kore bonu olarak ve Amerikan dolarıyla yapılan şeylerin neredeyse yüzdesi işte yüzde yirmi, yirmi beş falan. Euro 7 ile on arası. TL üzerinden olan şeyler, alım satımlar yüzde bir civarında falan. Dolayısıyla hani Asya tarafı özellikle hani Japonya Kore tabii Batı bankacılık sistemine entegre ama onlar da bu Çin'deki ve Rusya'daki gelişmelerden etkilenerek birazcık kendi sistemlerini de Yavaş yavaş şeye uyarlamaya çalışıyorlar. Hatta Japonya'nın bu konuda ilginç biçimde öncü bir rol oynayacağına inanıyorum ben. E, ama Çin gelecek, Hindistan gelecek, Rusya gelecek falan. Muhtemelen Türkiye'de hani şu andaki bu doğuyla batı arasındaki gelgitlerinde e, şey olacak gibi geliyor bana. Türk şey demiş tabii ki, Ha, şunu söyleyeyim bu sisteme en son kim geçer? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri geçer kripto para, devlet destekli kripto para sistemi ama ilk geçme ihtimali de var. Bir fırsat görürse FedMed dinlemez hatta Fed kendisi yapar. Biraz önce e, kim şey yapmıştı e, hani kapitalizm e, öyle bir şey ki ha e, Ferhat şey demiş kapitalizm kesemediği ağacın gölgesini satarmış diye vallahi satar. Törp şey demiş tabii ki e, Malta da çok aktif demiş evet Malta da çok aktif ve Malta şu anda... Ee, hani Bermuda, Porto Rico gibi e, ülkeler e, ve benzer biçimde ön almaya çalışıyor. İşte e, Törk muhtemelen şeyi e, kastediyordur. İşte Binance gibi e, bu e, öbür şeyler neydi? Okeynet gibi, Huobi gibi bir takım borsaların e, yavaş yavaş orada e, pozisyon aldıklarını görüyoruz. E, günlük işlem hacimlerine baktığımızda eğer oradaki bankalara şey getiriyorlarsa o sıcak parayı çekebiliyorlarsa aşağı yukarı bir 50-60 milyon dolar Malta'nın bankacılık sistemine girer. E, düzenlemelerini de yaptılar. Şu anda hani özellikle e, utility ve platform tokenlarda e, çok ciddi bir e, şey var. Orada hani bunlara izin verme durumu var. Bu aykoları işte kripto para arzlarının oradan yapılması durumu var. Yani acayip bir e, ön alma ve özellikle işte Schengen e, sistemine de dair olması nedeniyle de Özellikle işte şeylerin dünyada kripto para geliştiricilerinin de çok ciddi bir gözdesi haline geldi. Ee, biz de ülke olarak keşke böyle bir şey yapsak da hani biraz sıcak paraya bağımlı ekonomimize biraz sıcak para katsak diye düşünüyorum. Yine çok konuştuk. Hocam bir de şeye değindiniz. Ee, onu biraz sonra bıraktık aslında konuşmak için de. Kadir As'ta vereceğiniz kripto para eğitiminden bahsettiniz. Ee, evet. Bir de Rusya'daki bu e, müfredada eklenecek olan kripto para derslerinden de bahsettiniz. Şimdi şöyle de bir sorun var aslında. Bu hem global sorun ama Türkiye'de belki biraz daha büyük bir sorun. Devamlı blockchain endüstri 4.0 konuşup duruyoruz. Belki yakın zamanda işte fint fintech dediğimiz ya da startup dediğimiz blockchain şirketleri kurulacak. Ama bunlara zannediyorum ki bir e, istihdam sağlama problemi de var. Yani blockchain veya kripto paralarla alakalı e, kalifiye eleman bulmak da zor olacak çünkü bunun zaten bir eğitim yok. Piyasadan insanların kendi öğrendiği bilgilerle bu şirketlere girmesi lazım veya işte yazılım konusunda veya ekonomi konusunda bu yöne kendilerini kanalize etmeleri lazım. Bu anlamda da sizin vereceğiniz eğitimler de çok önemli olacağını düşünüyorum. E, yani akademik camiada da bu acaba yayılacak mı? Diğer üniversitelerde de olacak mı? Siz bu konuda e, konferanslarla e, bazı girişimler yapmayı planlıyor musunuz? Şimdi şöyle buradaki en büyük sıkıntımız şu hani ben şöyle söyleyeyim size aşağı yukarı aşağı yukarı değil 2004 yılından beri ben yeni medya dersi veriyorum bakın 14-15 sene oldu bu sene 15. seneme giriyorum yeni medya şeyinde yeni medya dersinde bile bakın bu kadar sosyal medya çıktı Facebook çıktı hani ülkemizde de sosyal medya uzmanlığı diye bir ders şey bir meslek kolu çıktı fakat sıkıntımız şu. Şimdi dünyadaki eğitim düzeni sanayi çağı temelinde kurulmuş bir şey, uzun süren bir sanayi çağı. Şimdi bu sanayi çağında şey neydi? Ana motifler neydi? Ürün odaklı ve aşırı uzmanlaşmaya önem veren bir yanı vardı bunun. Halbuki bu sanayi çağı sonrası bu bilgi çağı diyoruz, dijital çağı diyoruz, bir sürü isimlerle adlandırıyoruz bunu. Burada ise interdisipler yani sadece teknolojiden değil işin şeyinden de, e, sosyal dokularından da anlamak zorundasınız. İşte farklı yönlerinden de anlamak zorundasınız. İşte insan doğasından da anlamak zorundasınız. Bir sürü bir şey. Halbuki e, şu andaki eğitim sistemi bu sanayi çağına, e, sanayi çağının aşırı uzmanlaşma ve ürün bazlı e, işte işleyişe dayandığı için e, bizim şu andaki meslek kolları dünyadaki Türkiye olarak değil, bütün dünyadaki meslek ayrışımları e, bu uzmanlaşma üzerine. Yani mühendislik fakültesinde sosyal dersler çok az. İşte iletişim fakültesinde teknik ders az. Ya da işte öğrencilerin giriş profilleri şey. Mesela biz e, yeni medya bölümünde şimdi ben birinci sınıftım, birinci semestrende kodlama dersi koydum. İkinci semestrede dijital uygulamalar, dijital aplikasyonlar dersi koydum. Öğrencilerin velileri en başta feveran etti. Ne diyorlar biliyor musunuz? Biz Türkçe sosyal puanıyla şey yaptık. Öğrencilerimizin bizim sosyal yani bizim çocuklarımızın sosyal yönü e, şey e, iyi ama geldik siz böyle dersler veriyorsunuz mühendislik fakültesi değil ki burası diyorlar. Halbuki ben onlara şunu söylüyorum. Ya kardeşim 5 sene sonra gelecek adamlar zaten kodlama bilerek gelecekler ya da algoritma bilerek gelecekler. Ben seni çocukların için aslında bir rekabet avantajı sağlamaya çalışıyorum. Daha bunu anlayacak durumda değiliz. Daha da vahimi interdisiplinler akademisyenimiz yok. Dünyada da yok bu. Yani işin hem teknik yanından anlayacak, hem sosyal yanından anlayacak, iletişiminden anlayacak, satışından, pazarlamasından anlayacak, iş modeli kurmasından anlayacak. Böyle insan yetişmiyor, böyle insan şey, böyle akademisyen ancak kendi çabalarıyla bir yere varabiliyor. Dolayısıyla işte burada daha farklı yöntemler bulmamız lazım. Mevcut üniversitelerin içinde bu işi yapabilmek çok zor. Gerçekten çok zor. Yani sadece Türkiye'de değil gidin e, bu işin en piri yerleri. işte Londra'ya gidin, New York'a gidin, Silikon Vadisi'ne gidin falan. Öyle. Gerçekten öyle. Yani bu mesela ben Silikon Vadisi'ne, San Jose Üniversitesi'ne gittim. Adamların müfredatını gördüm. Hayal kırıklığına uğradım. Yani hani şey, e, gittik orada bu işte, tabletle eğitim yapıyordum o zaman. Onlarla ilgili bir şeyler yapıyorum falan. Online eğitim diye, Uda City diye orada bir Online eğitim şirketine vermişler. Ne kullanıcı deneyimi var ne bir şey var. Dayamışlar orada videoları. Etkileşim yok bir şey yok. Ya sen yeni medyanın temel kavramı olan etkileşimi, kullanıcı deneyimini, dijitalleşmeyi, oradaki zaman mekan sınırsızlığını, online offline arasındaki kavram farkını bilmeden bunu yaparsan videoları çek çek koy, videoları çek çek koy. Bakın şu andaki online eğitimlere bakın. Çoğu böyle. Ne etkileşim var ne bir şey. Niye? Çünkü işin 101'i temeli eksik. Şimdi bu 101'in işin eksikliğini kapatmak için önce eğiticileri yani akademisyenleri eğitmek gerekiyor. Bizim işi sıfırdan yapmamız gerekiyor ve bu konuda da geç kalıyoruz. Bakın bunun e, ismini ben yeni medya değil de dijital okuryazarlık olarak koyayım. Aslında bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında başla, başlanılan ve hani birazcık aşama kaydedilen okuma yazma seferberliği gibi bir şey bu. Şu anda dijital okuryazarlığımız eksik olduğu için hekleniyoruz güvenliğimiz olmuyor. Çeşitli e, işte sosyal medya linçlerine maruz kalıyoruz. Etik etkimiz eksik. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada, bütün şeyde. Dolayısıyla hani dijital daha okur yazarlığımız olmayan bir şeyin dönüşümünü nasıl yapacağız? Hani o kadar eksiğimiz var ki de bunu yapmak konusunda ben hep eğitim konusunu şey yapınca ya aman hocam sen de Cem Yılmaz gibi eğitim şart e, noktasına getiriyorsun işi diyorlar. E, peki nereye getireceğiz arkadaş? Yani bugün burada e, Başımızdaki bir sürü işte ha habere ulaşmak istiyorsun bir sürü manipülasyon var. Doğru haberi hakikati bulmak için. Paraya ulaşmak istiyorsun ortada bir sürü dezenformasyon var. ICO diye bir şey çıkıyor adam sana saadet zinciri satıyor. İşte bankaya girdiğini zannediyorsun adam oraya bir tane şey koymuş e yönlendirici koymuş başka bir şeye giriyorsun. HTTPS'i bilmiyoruz şeyi bilmiyoruz. Ya Nasıl yapacağız peki biz bunu? Dolayısıyla işte bütün hepsinin temelinde aslında ben hani kripto paradan önce bu şeyleri aşmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de hani en önemli şey dijital okuryazarlığı bize tesis edebilecek eğitmenlerin eğitilmesi. Ve ondan sonra da müfredatın oluşturulması ta ondan sonra kripto paraya gelecek iş e, kısmetse. Ama bunları yaptığımız takdirde bunu öğrenenlerin kripto paraya çok çabuk geçeceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani buradaki... Çok ciddi bir eksiklik var. Bu eksikliğin farkında değiliz. Çünkü maalesef dünyada da şeyde de e, hani en kötü cehalet nedir? Bilmediğini bilmemektir arkadaş. Yani bilmediğimizi bilmiyoruz ve hep böyle pansuman tedbirlerle, hep böyle işte hemen kodlama dersi mesela. A hemen kodlama dersi koyalım. Ya kardeşim kodlama dersini niye koyuyorsun? Amacın ne? O kök soruyu sormadığın zaman bilgisayar programı öğretiyoruz insanlara. Halbuki öğretmemiz gereken şey algoritmik düşünce. Algoritmik düşünce niye lazım? Çünkü bu network'ü anlamamız lazım. Network'ün üzerinden e, gitmemiz lazım. Zaten Törp'ün de söylediği gibi yeni nesil e, eğer biz bunu yapamazsak yeni nesil bunu kendi kendine daha hack yöntemleriyle, daha korsan yöntemlerle yapacak. Mesela benim kızım şu anda 15 yaşında 10 yaşından beri bir tane şeye gidiyor. E, maker atölyesine gidiyor. O Maker atölyesi üzerinden işte kendi hayatını biçimliyor ve yeni mesleklere doğru şey yapıyor neydi ilerliyor. Dolayısıyla hani e, e, evet yani bilginin olduğu ortamda bilgiye ulaşmıyor, bilgiyi işlemleme yolunu öğretmemiz lazım. Ferhat'ın söylediği gibi. E, dolayısıyla e, yani şey bu. E, genel e, neydi bu konudaki E-Yor'lamam bu şekilde. Evet hocam teşekkür ederiz. E, herhalde Türkiye'de de sizin gelişimlerinizle akademik camiada da böyle bir yeni bir akıma vesile olur. Çoğu üniversite gerek işte algoritma eğitimleri ve birçok alanda farklı farklı eğitimleri birleştirerek hem teknolojik hem de işte kripto paralı yönelik eğitimler artar diye umuyoruz biz de. Evet evet yani orada belki şunu eklemek lazım. Bu konuda en önemli şey e, bence e, önce farkındalığı sağlamak. Yani hani bilmediğimizi, neyi bilmediğimizin farkına varmak. Hani o konuda tabi ben hani gerek kamu kesiminde, gerek devlet nezdinde, gerek özel sektör nezdinde e, hani olabildiğince çok şeye ulaşmaya çalışıyorum. E, farklı farklı arkadaşlar var, onlar da bu işi e, hani farklı noktalardan götürmeye çalışıyorlar. Ama hani en önemli şey bence e, neyi bilmediğimizin farkında olmak. Maalesef hani e, Herkes de ya burada da şöyle bir sıkıntı var ee, biraz fazla egomuza düşkünüz gibi geliyor bana hani bilmediğimizi kabullenmek insan olarak insanın doğasında çok zor geliyor ee, eğer bunu e, hani kabullenmeyle bir başlasak mesela dijital dönüşüm diyoruz dijital dönüşümle e, ilgili çeşitli kurumlara gittiğimizde patronlar diyor ki ah dijital dönüşüm çok güzel siz yapın e sen ne yapacaksın sen oturacaksın durduğun yerde. Önce senin öğrenmen lazım diyorum ben. E tabi bunu söyleyince kötü biz oluyoruz. O ayrı. Bir de şöyle bir şey var hocam. Biraz bu konuyla da alakalı. Ee, şu an kripto para dünyada tartışılıyor ama yani bitcoin eğer işte iki yılda bu artışı göstermeseydi 19k'ları görmeseydi belki biz burada blockchain'i tartışacak e, yeterli kişi sayısına bile ulaşamayacaktık. Yani insanları bir de cezbeden böyle bir kısım var. Ee, belki işte O da bir farkındalık. Evet yani farkındalığı biraz da insanların maddi gezbedici kısmını okşayarak da ortaya çıkarmak gerekiyor. Ee, i̇nşallah. i̇nşallah. Şu anda zaten Türkiye'nin ya da kripto paraların e, belki ilgilenen kesimin %80'i aslında sadece fiyat ve para kazanmayla ilgilenirken %20'lik kısım yani daha az bir kitle tam oran vermeyeyim de daha az bir kitlesi bunu geliştirmek blockchain teknolojisinin felsefesini tartışır durumda veya ilgileniyor durumda. Bunu da biraz işte Zamanla aşacağımızı düşünüyorum. E, doğru söylüyorsun. E, buradaki e, bence Türkiye açısından hani e, biraz endişelendiğim ve üzüldüğüm şey şu. Aslında hani bu konuda e, neyi nasıl yapacağımızı e, bilmemiz gerekiyor. Biz ne kadar önce bunu bilebilirsek ülkemiz adına o kadar e, fazla yol alırız ve şu yeni çağa tutunuruz e, burada. Çünkü dijitalleşmede şey de bakın bu kripto paralarda da. Ee, öyle ee, giderek eskiden hani internet ve internet üzerindeki bu ortamı bilmek, bu zaman mekan sınırsızından yararlanmak ticarette de sosyal hayatta da bir farklılık yaratıyordu. Fakat e, şu anda e, artık dijitalleşme dediğimiz şey e, işte Endüstri 4.0, Nestle'nin interneti, yapay zeka, büyük veri gibi konulara geldiğinde aslında bu bir üst seviye. Dolayısıyla buradaki e, hani yetkinlik, beceri e, seviyesi çok yükseliyor. Şimdi yapay zekayı iyi özümsemezseniz aslında şey ülke değil, inisiyatif alan ülke değil, inisiyatifi maruz kalan, maruz kalan ülke olursunuz. Dolayısıyla hani yapay zekaların yönettiği, şu anda Google'ın yaptığı DeepMind var, Facebook'un işte durdurduğunu iddia ettiği projeler var. Çok çeşitli işte Microsoft'un Twitter'da yapıp da işte ırkçı bir nazi haline gelen yapay zekaları var. Şimdi bunlar görünürde olanlar, bir de olmayanları düşünün. Bu olmayanlar üzerinden de dünyanın nasıl şekilleneceğini düşünün. Dolayısıyla işte burada ön alabilmemiz bence çok şey ne derler önemli ve bu treni kaçırıyor gibiyiz. Hani kripto para her ne kadar bizim için yeni bir fırsat olabilir gibi görünüyorsa da kripto paraya şey yaparak kripto paradan başlayarak ama daha sonra işin temeline inerek hani bu fırsatı inşallah tekrar yakalarız. Çok teşekkürler hocam bu konudaki paylaşımlarınız için. Ben biraz konuyu farklı bir tarafa çekmek istiyorum. Biliyorsunuz yarın G20 toplantıları var. Siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Benim merak ettiğim sizin şu konuda bir bilginiz var mı? Yarınki toplantıda çeşitli ülkelerden kripto para çalışmaları ile alakalı planlamalar sunulacak bildiğim kadarıyla. Bir ara medyada da gündeme gelmişti. Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı tarafından eskiden tabi müsteşarlık artık bakanlık oldu bir komisyon oluşturulup kripto paralarla ilgili çalışma yaptığına dair medyada bazı haberler çıkmıştı. Sizin bilginiz var mı bu konuda acaba Türkiye'nin de bir çalışma yaptığına dair belki yayın 20'de de bu çalışmayı sunacağına dair? E, açıkçası bir bilgim yok ama uzaktan takip ettiğim kadarıyla ve biraz daha işin geçmişindeki ilk, ilk aşamaları takip ettiğim kadarıyla aslında e, hani e, devlet içinde bürokraside de bu konuya e, hani önceden merak duyarak sonradan bu konuda kendini geliştirmiş e, çok sayıda bürokrat var e, ve e, hani benim bu burada anlattığım şeylerin çoğun da farkında e, şeyler Ancak e, hani çok e, şey ifade etmek gerekirse, ee, bu böyle daha üst seviyede farkındalığın olması gereken ve karar mekanizması üzerinden şekillenmesi gereken bir şey. Şu anda e, geleneksel e, bürokrasi ya da işte bu G7 ülkelerinde, de G20 ülkelerinde de işleyişlerine baktığımızda orada e, işte bir e, çok güçlü bu e, Türkiye dahil e, özellikle batı dünyasında ya da bu G20'lerin çok güçlü bir bankacılık ve finans sistemleri var. E, sektörleri var. E, böyle bir şeyi var. Ekosistemi var. Bu geleneksel finans bir defa bunun üzerine ket vurucu bir şey. Bir, birincisi bunu kendi rakip olarak gördüğü için ve hani geçiş yollarını, bu işe evrilme şeyini kendi üzerlerinden gördüğü ve kendi e, varlıklarından azar azar feda ederek e, gitmeyi şey yapıyorlar. Hani siz de e, bu hatta o zaman ya yaşaydı ya şeyde e, bu Nisan ayındaki bir önceki G20 toplantısı Mart ya da Nisan ayındaydı galiba. E, toplantısında hani biliyorsunuz kripto paralarla ilgili e, işte karar almama biraz daha inceleme e, şeyi verdiler bir süresi verdiler ki işte bir sonraki toplantı dediler o toplantı geldi. Ama şeylere bakılırsa e, hani e, çok yakından takip etmedim ama birazcık şöyle basında ne yazdığına falan baktım orada da e, şu konuşuluyor. E, işte e, şu anda hani özellikle kripto paraların çok büyük dünya ekonomisinde çok büyük yer teşkil etmediği o yüzden de hani çok büyük bir risk oluşturmayacağı. Bu nedenle de hani düzenlemelerin daha böyle hafif yapılması hatta hiç yapılmaması yönünde bir irade var sanki şeyde G20'de. Şimdi Türkiye'nin özeline baktığımızda evet Türkiye bu yoldan gidebilir. Şey yapabilir. Ki çünkü hani G20'de Rusya dahi hiçbir ülkenin e, kripto paralar konusunda radikal bir e, şey e, böyle bir söylemde bulunabileceğini düşünmüyorum ben. O konjonktür içinde bu ticari savaşları geliştikçe G20 çerçevesinde de herkesin kendi her devletin kendi alacağı bireysel inisiyatif çerçevesinde gelişecek bir şey. Dolayısıyla hani burada e, şunu e, öngörebiliriz. Bu G20 toplantısından e, kripto paralarla ilgili e, hani... Çok böyle keskin bir karar çıkmayacak. Ee, hani bunu, yani çıkmaması kuvvetli muhtemelen, hani güçlü bir olasılık diye düşünelim. Yani bu da e, hani en azından e, bu kripto paraların, kripto piyasalara e, negatif etki olmayacağından hani Ağustos ayındaki ETF gelişmesine odaklanmayı sağlar ve onun üzerinden de hani e, Bitcoin'in e, ve e, türevlerinin, önce Bitcoin'in sonra altcoin'lerin e, ya da işte diğer kripto paraların birazcık daha palazlanmasını sağlar gibi geliyor bana. Hani eğer şey, e, ne derler, e, yakın vadeli bir öngörü istiyorlarsa arkadaşlar... ...ama tabii bu, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Çünkü yanılma e, riski de fazla olan bir şey. Hani prensip olarak da şunu söyleyeyim. Hani sizler de biliyorsunuz, aşağı yukarı beni takip edenler de bilir. Ben hani piyasalarla ilgili bir e, şey vermem. E, neydi? E, ne derler? İşte yok şu artacak, yok şu azalacak falan filan gibi. Ya da işte şuraya çıkacak... Teknik, teknik analiz yaptık, şunu yaptık falan filan gibi bir şeyimden. Çünkü teknik analiz dediğimiz şey hani o konuda da e, bir parantez açayım e, genel olarak e, davranış biçimi biraz daha bilinen ve biraz daha kontrollü piyasalarda daha çok e, şey yapacak öngörüsü, öngörülebilecek bir şeydir. Ancak e, hani şu anda kripto para gibi hem davranış e, geleneksel piyasalara göre çok daha düşük hacimlerde ki şu anda biliyorsunuz işte e, Kasım Aralık ayındaki e, günlük 70 milyar dolarlar şu anda 20 milyar dolarlara inmiş durumda ve işte balinalar tarafından da çok rahat e, hani manipüle edilebilen fiyatın da hani istenilen aralıklarda oluşturulduğu e, çoğu yatırımcının da ölümüne hodul şeyi nedeniyle balinaların istediği gibi işte e, insanların su altında kalma sürelerini denediği, nefesini tutma sürelerini denediği ve bana kalırsa bitcoin ve majör kripto paraların ufaktan ufaktan nefesini tutamayan e, küçük yatırımcıların tarafından şeyin değiştirildiği e, büyük spekülatörlere doğru e, böyle e, büyük kripto paraların el değiştirdiği bir dönem yaşıyoruz. Hani bu dönemde de e, işte eğer ETF hikayesi şey çıkar, e, ne derler? Olumlu çıkarsa zaten işte Erkan Öz Hoca'yı biliyorsunuzdur. Erkan Öz Hoca'nın o konudaki öngörüsüne katılıyorum sosyal medyada paylaştığı. Ee, hani normalde e, bu margin trade'lerde e, işte Forex gibi kaldıraçlı piyasa e, mantığı üzerinden e, böyle bir şey yapılmazken e, hani MTA'nın kendisine daha doğrusu e, Bitcoin'in kendisine ihtiyaç yokken e, şu anda ETF'lerde Bitcoin'e ihtiyaç olacak. Çünkü gerçek e, şeyi enstrümanı bulundurmak zorundasınız. NTIA'nın kendisini, Asset'in kendisini bulundurmak zorundasınız. O Bitcoin ihtiyacını arttıracağı için şeyi de genişletecek. E, kullanıcı sayısını da genişletecek. Dolayısıyla hani oradan hani biraz daha Bitcoin'de büyük paraların, büyük kripto paraların, majör kripto paraların böyle bir varlık sınıfına doğru şey yaptığı evrildiği o düzenlemelerle ETF olarak da Exchange Trade Fund olarak da hani belli fonlara dahil edildiği bir e, süreç yaşayabiliriz burada ve bu süreç çerçevesinde de şey yapar, e, bu iş e, hani muhtemelen fiyat artmasıyla şey yapar, sonuçlanır. Zaten şunu da söyleyeyim, e, dünyada şu anda e, benim hesaplarıma göre e, kripto para cüzdanı açılmış e, insan sayısı 15 ile 20 milyon arasında, hadi değil 30 milyon. Bu sayı iki katına çıkarsa zaten doğal olarak kripto paraların özellikle bitcoin'in değeri artar. Yani o yüzden hani uzun vadeli bitcoin'e ne olacak falan diye soruyorsanız en baştan cevap vereyim. Bitcoin yükselecek zaten yani kaçınılmaz bir şekilde yükselecek. Ha e, bir, bir yerde sormuşlardı yani bitcoin balonu ne zaman patlayacak diye. Ben de dedim ki dolar balonuyla altın da bir hafta sonra patlar dedim. Hani espri olsun diye. Hakikaten de böyle bence hani şu anda dolar üzerindeki şey e, neydi... E, spekülatif balon şeyi bu Fed'in yaptığı e, faiz yükseltme hareketleri hep bu balonu kontrollü bir şekilde söndürme hareketleri. Ama yani Bitcoin'de böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla hani gerek altında gerek şeyde e, hani değerli madende bu iş nasılsa e, Bitcoin'de de bu şekilde olacak. E, ama hani özellikle bu Lightning Network'le şeyle e, bu Masternode'larla gelen bir ödeme aracı olma e, şansı da var. Bakalım önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani hani Değer saklama fonksiyonu arkasından işte ödeme aracı olursa önce büyük ev ve araba gibi şeylerde ya da sınır ötesi alım satımlarda kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Ki şu anda Bitcoin'i ilk başta 2016'dan beri çıkartan şey de Çinli ihracatçıların paralarının bir kısmını Bitcoin'de tutmak ve hani bu ihraç ettikleri müşterilerden olayın bir kısmının Bitcoin olarak aktarılması gibi de böyle bir şey nedeniyle aslında işte Bitcoin'in bu fiyatının artmaya başladığını şey yapıyorum ben düşünüyorum ben o kanaatteyim dolayısıyla hani Slack'te Raz'ın ilk grupta da hani Neo alan epey arkadaş vardı özellikle aykosuna ya da işte ilk arzına girip de alan bir sürü arkadaş vardı onları da takip ettim tabi oralardan da iyi para götürdünüz arkadaşlar ama şu anda tabii öyle bir piyasa yok ama hani Çin bu konuda çok ciddi bir şey oldu. Ön aldı ve ilerledi. O işte o store of value, değer saklama ve transfer hikayesini eğer Lightning Network bir ödeme aracı olma baskına sürüklerse defterler tekrar açılır. Hani bu o zaman işte Bitcoin'i altınlaştırma, ehliyleştirme olayı da yeni bir boyut almış olur. O zaman işte Batı bankacılık sistemi ya da finans dünyasının yeni bir e, şey bulması lazım e, rekabet yöntemi bulması lazım. Bakalım. İsmail hocam bir de şöyle bir şey var bir soru var e, konu gelmişken belirtelim. Erge sormuştu aramızdan siz gelmeden önce yüzde atak tam olarak nedir e, BTC için bu tehdit midir? E, bir de mining firmalarının güçlenmesi merkeziz yapıya ne kadar nasıl zarar verecek? Bir de Bitcoin transferlerinde Segwit adaptasyonu mu yoksa Lightning Network'ü mü daha çok önem arz ediyor? Bunu merak etmişler. Soralım dedim. Sondan başlayayım ben. E, sonrakileri unutursam hatırlatırsın. Şimdi e, Lightning Network zaten Ağustos ayında yapılan Segwit'in bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir özellik. Dolayısıyla hani ikisine ayrı ayrı değil de şey olarak düşünmek lazım. E, birbirini tamamlayan, daha doğrusu Lightning Network zaten Segwit'in kapsamında yapılan bir güncelleme ya da ölçeklendirme. Dolayısıyla hani burada Lightning Network'ün artması özellikle işlem transfer şeylerinin hızlarının işte kredi kartı ya da işte bir para alışverişi gibi olmasına yol açacak. Çünkü o normal blok chain'in bloku içinde değil. Orada bir inisiyatifli bir Alt blok üzerinden yapılıp dolayısıyla hani şebeke, bitcoin şebekesi biraz rahatlatılacak orada. Dolayısıyla hani o 20 dakikaya işte en iyi ihtimalle 20 dakikaya kadar indirilmiş şeyler. Network'ün çok kalabalık olduğu zamanlarda bile hani Kasım Aralık ayındaki şeyi yaşamayacağız. Burada tabii hani o iş modelinde Lightning Network'ten alınacak komisyon şeyler falan onlar önemli burada tabii bu master nodların artması aslında işte biraz da bu master nodların mining firmaları arasındaki ilişkiye bakarak da burada hani hem bu şeyi yüzde elli bir atığı hem de bu mining firmaların güçlenmesini şey yapabiliriz değerlendirebiliriz şimdi önce şeye bakalım ben hani ders gibi bir işin şeyinden başlayalım şimdi normalde internetin ilk döneminde süper merkezi şeylerde mesela Facebook Google gibi yerlerde ya da Amazon gibi yerlerde bunu tek bir kişinin karar almasıyla e, buradaki bütün e, kişiler arası ilişkiler ya da şeyler etkilenebiliyordu. Yani Mark Zuckerberg çık çıkıp yarın Facebook bir günlüğüne kapatın dediğinde kapatıyor değil mi? Ya da işte Google şu şu firmaları ben edin dediğinde yasaklayın dediğinde bir sürü şeye firmaya şey geliyor. Mesela işte e, dizi izleme şeylerine ya da işte e, terifle ilgili şeylere Google yasak getiriyor ve bitiyor. Doğrudur yanları da tartışılır. Ama şu andaki blockchain ile beraber geçilen e, özellikle hani bitcoin e, üzerindeki blockchain üzerinden geçilen desentralize yapıda e, eğer bir, bir tanesine ilk şeye monarşi dersek bunun bir oligarşi olduğunu görüyoruz. Yani oligopoli yarattığını görüyoruz. Neden? Çünkü e, o şeyin işlemci gücü yani mining firmalarının elinde tuttuğu işlemci sayısı o network üzerindeki yani bitcoin network üzerindeki e, o e, şeylerin e, mining firmalarının toplam gücünü ortaya koyuyor. Neden ortaya koyuyor? Segwit'teki gibi bir ölçeklenme kararı verildiğinde ya da verilmek istendiğinde orada ne yapıyor? Madenciler toplanıyor, bütün oradaki paydaşlar toplanıyor ona göre karar alınıyor. Birincisi o. Yani transfer ücretleri ne olacak ya da işte e, şey ne olacak e, network'ün ölçeklenmesi ne olacak zaman e, işte ulaşım zamanları ne olacak segwit 2x olacak mı olmayacak mı bütün bunlar bitcoin core dediğimiz ekiple şey madenciler arasında oluşan bir e, nedir oligarklar tarafından yani işte hani bunu bir Sovyet devrimine 1917 devrimine benzetirsek onun e, Rusların ya da Sovyetler Birliği'nin yarattığı politbüro gibi bir herkesi, herkes adına karar veren bir elit sınıf bir jacoben sınıf olarak bunu e, şey yapabiliriz bu madencileri görebiliriz ha bu şeyleri e, burada yüzde elli bir gelirsek madencilik gücünün yüzde elli birden fazla olması ki bu hani şöyle şu anda dünyada 15 16 bin tane ayrı ayrı node var nokta var e, bütün bu şeyleri hani transferleri onayını veren ve o defteri tutan hani ledger dediğimiz bu hani kamusal defteri muhasebe kebir, e, kamusal defteri kebir yani kamusal muhasebe defteri dediğimiz şey bitcoin'in bütün bloklarını tutan 15-16 bin ayrı nokta var. Şimdi bu 15-16 bin noktanın işlemci gücü olarak farklı farklı işlemci gücü var. Bir tanesinde 4 tane kart var bir tanesinde 20 bin kart var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buralarda e, işte işlemci gücünün %51'ini elinde tutan, elinde tutmayı başaran şey, işlemci gücü şeyi, sahipleri ya da sözcüleri hak sahipleri oradaki blok zincirini kendi istedikleri gibi değiştirebilirler. Oradaki o kayıtları yani geçmişe yönelik değil ama geleceğe yönelik kayıtları istediği gibi yapmaları, bütün sisteme eklemeleri ve hani sen işte ben Eco'ya gönderiyorum bir şey onu alıp başka yerlere göndermeyi ve oradaki bütün şeyi e, kütükleri, e, gelecekte olabilecek kütükleri e, değiştirebilmeleri ve kontrol edebilmelerini ortaya çıkartır. Bu da işte e, o zaman e, işte şeyin Bitcoin'in bir Facebook ya da Google haline dönmesini ya da bir Amazon haline dönmesini beraberinde getirir. O yüzden de e, şu andaki madencilik firmaları ya da oradaki büyük konuşlanan büyük oyuncular... Bu işlemci gücünü hep takip ederler. Mesela bu Cihan Wu'nun şu anda hani bu Segwit 2 xle Roger Ver denilen erken dönem Bitcoin girişimcisiyle şey yapan işbirliği yaparak orada işte bir New York anlaşması diye bir şeyle Segwit 2X'i yapmaya çalışan bu grubun madenci olan adamının elindeki bu %23'lük şey onun artmaması için, onun daha fazlaya çıkmaması için Diğer madenciler bütün o işlemci gücünü şey yapmaya çalışıyorlar, gözlemlemeye çalışıyorlar. Zaten zamanında Cihan Wu'nun değil ama galiba 2016'da böyle bir problem oldu. Bir grup yaklaşık %40'a yakın bir işlemci gücünü elinde tutmaya şey yaptı, kalktı. Ondan sonra diğer madencilerin de araya girmesiyle, çünkü onlar da şunu söylediler, dediler ki sen işlemci gücünü arttırırsan biz biz de arttırırız. Biz de yatırım yaparız. Dolayısıyla bu hani hepimizi zarara sokacak bir şey olur. İşlemci gücü savaşı olur. Ama buradan hiç kimse kazançlı çıkmaz. Sen de e, buradaki şeyini işlemci gücünü indir dedi ve orada indirdiler. Ama tabii şu anda baktığımızda kimin ne olduğunun çok belli olmadığı bir şey var, durum var. Hani herkes mining firmaları bunları takip etmeye çalışıyorlar ama bu %51 hak konusu her zaman için şeye e, gündemimizde olması gereken ve sürekli alarm durumunda madenciler açısından olunması gereken bir e, durum. Hani bu cihanluğunun özellikle onların şimdi Bitcoin keşi desteklemeleriyle birlikte hani Bitcoin üzerinde birazcık manipülatif etki yapma heveslerinin her zaman olduğunu düşünelim ve ona göre e, hani yatırımlarımızı falan da birazcık ona göre yapalım. O konuları da çok ciddi şekilde okuyarak takip edelim diyorum. Hocam bu mining konusunda e, proof of stake'i nasıl değerlendiriyorsunuz? POS sistemini. Şimdi şöyle e, tabii miningde geçerli olan şey e, e, ne derler? Proof of work yani yaptığın işin işte kanıtını alıyorsun. E, o nedir o? İşte işlem oluyor. İşlem şunun tarafından yapılmıştır deniyor. Ondan sonra ona göre sana şey veriyor. E, yaptığın işlemin kanıtına göre e, işte işlem yapıyorsun. Daha doğrusu işte sana bir şey veriliyor. İşte burada <gülüyor> minerlerin şeylerin bu proof of work'ten proof of stake'e geçmeleri sadece burada şeyle değil madencilik gücü ya da işlemci gücüyle değil aynı zamanda işte hani Bitcoin Core gibi ona ne kadar katkıda bulunuyorsun yani mesela Ethereum'da falan daha farklı kriterleri var onun şu anda hepsine tam hakim değilim ama hani olayın sadece bu şeyle e, bizim sanayi çağının kriterleriyle falan değerlendirecek olursak olayın sadece alın teriyle değil aynı zamanda sermaye ve kapitalle de e, katkı yaptığın sadece hani zihin katkısı ya da kol gücü değil aynı zamanda oraya yaptığın e, şeyle de e, katkıyla da yani sermayeyle de oraya koyduğun ölçülebilen daha farklı bir sistem e, mesela işte e, şu anda ee, uzun süreden beri askıda kalıp da yeni yeni piyasaya e, girmeye başlayan Tezos'un mesela işte Delegated Proof of Stake diye bir şeyi var. Dolayısıyla orada sadece hani orada mesela madencilik yapılmıyor ama baking şey yapılıyor. Orada sen elindeki Tezos yani Tezi diyorlar ona o Tezi para, paralarını şeye verebiliyorsun. Herhangi bir başkasına verip senin adına söz sahibi olmasını istiyorsun. Biraz daha parlamenter demokrasi gibi bir sistem. Dolayısıyla hani ee, ...şöyle düşünelim... E, ...Proof of Work biraz daha... ...hani daha böyle kapitalizme yakın... E, ...ve daha e, şeyken... ...oligarşik kapitalizm falan gibiyken... ...biraz daha öbürü daha böyle... ...temsili demokrasiye falan filan... E, ...şey yapılan e, neydi... E, ...daha böyle... ...yakın gelen bir şey... ...ama burada tabi demokrasiden anladığı... E, ...şey kripto parada bu... ...Proof of Stake sadece... E, ...hani... ...işte el kaldırma kullanma değil şebekeye yaptığın katkı o katkı emek, zihin gücü işte para e, ürettiğin maden falan bunların hepsi e, göz önüne alınarak e, şey yapılıyor, değerlendiriliyor şimdi çok tartışılan da bir konu var hocam e, bitcoin'in işte e, ve altcoin'lerin birbirinden olan bağımsızlığı ne zaman başlayacak? Şu an bütün altcoin'ler fiyat bazında bitcoin'i hep takip ediyorlar Hatta şu anda dominans oranında yani dominans oranında kastımız şu e, toplam piyasanın ne kadarına e, bitcoin hakim ve ne kadarına diğerleri hakim olarak değerlendirirsek şu anda bitcoin evet. yaklaşık %40'ını 40. 40 oluşturuyor. Kalan 40. yani %60'ı da diğer altcoin'ler. Evet. Proof of stake gibi veya proof of stake dışında e, altcoin'lerin arkasında var olan şirketlerin kendi çıkarları veyahut da ortaya koyduğu utility e, özellikleri sayesinde ha. böyle bir şey ne zaman ortaya çıkarsa göre ya da bunlara mı bağlı olur bitcoin'den bağımsızlık şimdi şöyle e, bitcoin'den herhalde bir süre daha bağımsız kalamayacağız gibi çünkü bitcoin hani bütün e, hani ben hep şey diyorum ona mother of dragons diyorum bu şeyde game of thrones e, izleyenlerin bildiği gibi işte ejderhaların anası kalesi e, rolünde biraz ama onun da ötesinde bir şeyi var Endeksin kendisi neredeyse Bitcoin. Yani hani e, hep şey vardır ya Bitcoin nezle olsa öbürleri yatağa düşüyor. Şu anda da hani benzer bir şey var. Bitcoin e, işte kendisi nezle oluyor. Önce kendisi iyileşiyor. Ondan sonra diğerlerini iyi ediyor falan. Ama bu endeksel konumu nedeniyle Bitcoin her zaman e, yani şu an için en azından bu kullanıcı bazı daha bilinçlenmedikçe ve geliş, gelişmedikçe her zaman burada... E, şeyi bu endeksin belirleyicisi olacak yani bu finansal bir şey bu teknik teknolojik özellikten çok e, bir böyle hani simbiyotik bir ilişki aslında alt şey arasında hani ben de çok, uzun zaman şey dedim Bitcoin ve Bitcoin türevi dedim insanlara anlatabilmek için alt demedim mesela uzun bir süre şimdi burada e, aslında bakarsanız e, gelecek nesil yani yeni kuşak e, şeylerin e, kripto paraların Yavaş yavaş bu Proof of Stake özelliklerine dönmeye başladığını görüyoruz. Kübrik Kubrick şey demiş, Proof of, of Stake'in iyi özelliklerini kombine eden yeni bir sistem yaratılabilir demiş. Hatta sen de EOS'u göstermişsin benzer bir sistem olduğunu. Zaten Proof of Stake aslında şey olarak Proof of Work'ü de kapsayan bir şey. Dolayısıyla hani buna bir derece iyi evrimleştirme Proof of Stake'e ve şey olarak bakmalısın. genişletmek olarak, pencereyi daha genişletmek olarak bakmak lazım. Dolayısıyla e, hani buralarda e, şunu e, şey yapabiliriz. Yeni jenerasyon e, coinlerin, e, kripto paraların yapılış biçimlerine bakmamız lazım. Mesela işte burada Tezos yine farklı bir şey ortaya koyduğu için geçtiğim, geçen sene Temmuz'da işte 232 milyon dolar toplamıştı. E, yine işte EOS'un, e, biraz şeyin, Stellar'ın e, Cardano'nun falan bu tarz e, Proof of Stake'e dayalı e, şeyleri var, özellikleri var. Ethereum tartışmalı biraz biliyorsunuz. E, ama şimdi yeni yenilerde mesela şeye bakmak lazım. Holochain'e bakmak lazım. IOTA mesela enteresan bir e, şeyi var. Yani hani blockchain'in ötesinde şu anda Hashgraph gibi, e, şey gibi ha da evet Kubrick'in söylediği gibi e, POS konusunda ilklerde. Ama yani burada şeyi düşünmek lazım. Mesela size şimdi birazdan yazayım ya da hani burada yazayım. Şu anda çok yeni olarak Oops. Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz hocam. Bir kesildi ama şu an duyuyoruz. Güzel. Yani burada mesela hlx nokta Allah Allah yazıyorum ve şey şu anda ee, şöyle kontrola bastığım için oluyor herhalde yazamadım da e, mesela e, geçenlerde bana bir şey geldi. İşte e, Holochain e, bu Hashgraph yapılan Nano mesela e, ben de Nano'yu ilk defa bizim Slack grubunda gördüm. Kim yazdı bilmiyorum hatta Nano'dan bayağı para götüren iki arkadaş vardı şimdi isimlerini hatırlamıyorum ya da Söylemeyelim de şey yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> İmşah etmeyelim onu. <gülüyor> <gülüyor> İmşah etmeyelim ama şey ben ilk defa orada gördüm ve gerçekten hani bu bizim Slack grubundan şu anda da bu şeyden bayağı iyi de beslendiğimi söyleyebilirim. Oralarda mesela bu Hashgraph ya da Direct Acyclic Graph dedikleri DAG tarzında daha distribütü, daha dağıtık ve daha grafik modellemeye, blockchain değil de daha farklı zincir modellerine dayanan böyle bir sürü şey var e, yani yeni nesil e, point of sales şeyleri var e, dolayısıyla e, hani e, buralarda bu yeni nesilleri de biraz takip etmek lazım ha bunların bir kısmı e, tutmayacak arkadaşlar yani tutmayacağını biliyoruz ama en azından model olarak diğerlerine yolu açacak yani hani şu anda e, hani hepimiz ben de konuşuyoruz siz de biliyorsunuz şu anda bu 1600 tane alt Epey büyük bir çoğunluğu heder olacak. Yani hani çöpe gidecek. Çünkü e, şeyleri e, hani bir kısmı hayal sattı. Mesela Bitconnect gibi bir kısmı zaten Ponzi'ydi. Zaten Saadet Zinciri'ydi. Bunu hani şeye satmaya çalıştı. Türkiye'de Turcoin gibi, Çiftlik Bank gibi, bizde Bitcoin gibi gibiyiz diye, e, deyip de hani kendini kripto para olarak şey yapıp e, insanlardan para toplayanlar oldu falan filan. Hani e, bazıları e, biliyorsunuz şey e, ama en önemlisi bazıları da hani bu konuda hala direncini sürdürüyor. Ee, ama burada göreceğimiz şey şu. Onlar heba olsa bile, yani bunu da hani Turkoin ya da Çift Bank'tan bahsetmiyorum. Mesela atıyorum şimdi Holochain tutar mı tutmaz mı? Yani çok emin değilim. Ama Holochain bir yol açacak. Ya da işte Nano. Şu anda biliyorsunuz Bitcrayl e, borsasının İtalyan Bitcrayl borsasının eklenmesiyle çok ciddi anlamda bir kriz geçirdi ve hala o krizi atlatmış değil. Halbuki e, para transferlerinde hani burada da benim ilk defa Slack grubunda şu anda belki de aramızda olan e, şeyler gibi arkadaşlar e, dan, e, öğrendiğim kadarıyla inanılmaz hızlı şey transferi yapıyor. Kripto para transferi yapıyor. E tamam yani bu gayet güzel bir şey ama bu nanonun geleceği olduğunu göstermiyor. Çünkü geleceği olması işte bu bitcry gibi şey gibi olaylara bağlı işte güvenlik olaylarına bağlı, başka olaylara bağlı. Yani Mountain Gox Dünyanın tepesindeyken iki tane ekle e, al aşağı oldu. Bunu hiç unutmayalım. Ama bunların açacağı yollar bize hep şey götürecek. Dolayısıyla Hemingway'in ya da işte e, şeyin söylediği gibi, Ferhat'ın söylediği gibi bu bir doğal seleksiyon. Dolayısıyla uyumu evet Ferhat en yüksek olan hayatta kalacak değil mi? Bir de hocam altcoin'lere girmişken biraz da böyle yatırımcıya yönelik bir soru sorayım size. Tabii bakalım. E, mesela şu an altcoin'leri utility açısından değerlendirdik. Evet gayet güzel ama biraz da yatırım açısından değerlendirirken sadece e, ortaya koyduğu özelliklere mi bakmak lazım? Başka neleri değerlendiriyorsunuz? Siz neye dikkat alıyorsunuz? mesela? Hı -hı. Yani tabii hani ben e, kişisel olarak e, şey e, hani, e... hani şu coin coin Anladım. diye sormuyorum da genel olarak nasıl dikkat değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle bununla ilgili ben bir şey hazırlamıştım aslında. E, bu e, Nisan ayında biz bir sertifika programı yaptık Kadir Üniversitesi'nde. İşte Alp Işık, Cemil Türüm ben. Ben orada kavramsal olarak şey anlattım. hani bir şey yatırım yaparken nelere dikkat etmeniz lazım diye böyle bir aşağı yukarı 40-50 soruluk bir kriter seti çıkartmıştım. Yani şu anda tabii hani arayıp bulmam lazım ama hani temelde şu var. Şimdi bir, bu şey günlük hayatta hangi probleme çözüm oluyor? Bir buna bakmak lazım. İkincisi, bu takım yani gösterilen takım bu soruyu çözebilir mi? Bu sorunu hani bu id çözme iddiasında bulunduğu bu soruyu, bu şeyi, bu sorunsalı çözebilir mi? Bir buna bakmak lazım. Üçüncüsü e, bununla ilgili yeterince e, şey var mı, para var mı, düzenlemeleri bu işin nasıl, şeyi nasıl, e, ne derler, bulunduğu ülkede... Aykoye çıkabilecek mi? Ya da işte nerede kuruldu? Nasıl şey yaptı? Bütün bunları izlemek lazım. E, artı e, şuna bakmak lazım. Mesela sosyal medyada onlarla ilgili ne dönüyor? Mesela sizin aranızda yaptığınız bu tartışmalar şeyler, herkesin getirdiği şeyler, Telegram grupları, Slack grupları, şeydeki Twitter'daki gruplar, Discord grupları, bunların hepsinden bir takım şeyleri alıp süzmek çok önemli. Yani e, hani e, hem kendiniz inceleyeceksiniz tabi white paper okuyacaksınız o white paper'daki roadmap'e bakacaksınız şey yapacaksınız gelişmeleri takip edeceksiniz ama bunların hepsini değerlendirdiğiniz bir şey olacak mesela benim gördüğüm telegram'da bir kripto para yatırımcı grubu var onlar aynı zamanda Ico Scout falan da yapıyorlar şöyle bir şey yapıyorlar mesela bir görev paylaşımı yapıyorlar bir kısmı teknik kısmını inceliyor bir kısmı takımı inceliyor bir kısmı gruptaki soruları topluyor o soruları topladıktan sonra şeylerle temasa geçiyor. Kripto paranın takımıyla temasa geçiyor. O temas üzerinden o insanların sorduğu, topluluğun sorduğu soruları alıyor. Ondan sonra da o soruları şeye cevaplıyor. Bir kısmını o topladıkları sorulardan ya da kendi düşüncelerinden, herkesin düşüncelerini toplayarak blog yazısı yazıyor. Orada tartışılıyor, ediliyor. Ondan sonra bu işe girip girmeyeceklerine karar veriyorlar. Mesela bu Önemli bir şey. Hani burada kanaat önderleri var, şeyler var. Bunlar sadece teknik analizciler değil. Mesela Eko'yu ben bu anlamda şey görüyorum. İşte bazen Fatih, Törp diğer arkadaşlar şu anda aklı adıma gelmeyen, adı aklıma gelmeyen arkadaşlar özellikle Slack grubunda çok değerli şeylerde bulunuyorlardı. Katkılarda bulunuyorlardı. Ona göre de işte bir son şey yapacaksın. Bunu yaparken de işte ne kadar yatıracağım, nasıl yatıracağım bunu işte alma yöntemleri nasıl buradaki güvenlik nasıl e, Ponziye mi gidiyoruz yoksa başkasına mı gidiyoruz bütün bunları e, şey yapıyoruz değerlendireceğiz e, dolayısıyla e, şimdi e, burada Ayrışmen de şeyi söylemiş hızlı işlemler falan da garantisi yok şu an galiba diyor hızlı işlem garantisi var da biraz güven, güvenlik e, açısından bir sıkıntı var Ayrışmen galiba e, bu e, DGB'de e, Dogecoin mi acaba DGB? Onu bilmiyorum. Ee, e, yani DGB coin'i e, özelliklerini hatırlayamadığım için şey yapamadım. Ama e, şu anda nano'yu tercih etmeyebilirsin mesela. Ha DigiWide. DigiWide'ı da tercih edebilirsin. Nano'yu da tercih edebilirsin. Mesela DigiWide'ın hızı ne kadar? Nano'nun hızı ne kadar? ikisinin güvenliği ne kadar? Yani tek bir parametreye bağlı kalmadan hepsini değerlendirme ihtiyacı var gerçekten. O zaman e, bu altcoin'leri değerlendirirken biraz da insanların neye yöneldiğini işte e, satır aralarında neleri konuştuğunu da dikkat etmek lazım hocam. Biraz da yatırımcı gözüyle bakarken bunu dikkate alıyoruz anladığım kadarıyla. Yani siz kesinlikle. dikkat edin. Özellikle bu e, yeni medya dediğimiz işte Discord kanallarındaki konuşmaları genel olarak takip etmek gerek. E, kesinlikle öyle ama hani tek bir yere de bağlı kalmadan hemen hemen her tarafa bakmak lazım. E, çünkü şey... Ee, hani bazen e, siz sizde biliyorsunuz hani bazı eee coin'lerle arada duygusal bir ilişki oluyor. O duygusal ilişki e, mantıksal finans yatırımcılığının önündeki en büyük engel. Bir türlü Yatırım, yatırımcının en büyük problemi bu zaten. Özellikle <gülüyor> piyasasında aşk yaşıyorlar coin'leriyle. Evet evet kesinlikle yani. Özellikle çok güzel özellikler vaat eden yani utility anlamında harika şeyler ortaya koyan kripto paralar var. Ee, ekipleri çok agresif, e, güzel anlaşmalar yapıyorlar. E, yatırımcısını da oldukça etkiliyorlar. E, ve yatırımcı bunlardan dolayı, o reklamlardan dolayı, dolayı satma, yani kopamıyor o kripto paradan. Ama bir ayı dönemine girdiğimizde de o kripto para çakılmaktan da geri kalmıyor maalesef. Kesinlikle öyle. Ee, ...sesim geliyor mu? Ee, kesinlikle öyle. Ya şimdi şöyle... E, ...yatırım tabii çok... E, ...hani biraz önce söylediğin gibi... E, ...böyle çok boyutlu, çok katmanlı bir şey. Bir de öyle bir şey oluyor ki... ...dünyanın en iyi coinini çıkartıyorsunuz... ...ama konjonktür kötü. Yani bitcoin kötüyse... ...dünyanın en iyi kötü koyunu e, bile iş yapmaz orada. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Hani ...ben genelde şunu şey yapıyorum... E, yani ben trendi takip ediyorum. Yani finans sektörünün dönüşümü. Mesela ben finans sektörünün dijital dönüşümünü fintechlerde görmüyorum. Kripto paralarda görüyorum. Kripto para girişimlerinde görüyorum. Blockchain girişimlerinde de görmüyorum. Çünkü blockchain finansı değiştirebilecek, finans üzerine yıkıcı etkilerde bulunabilecek bir şey değil. Kripto paralar, yeni kuşak kripto paralar. Bunlarda e, arıyorum şeyi. Mesela şimdi bir şey paylaştım sizde. Helix diye bir şey var. Mesela çok bana enteresan geldi. İşte bu e, hani blockchain kullanmıyor, şey yapıyor, bir sürü hikaye. Ama şimdi şey, e, şimdi bu başarılı olur mu? İnanın bilmiyorum. Ama bana white paperı, light like paperı artı sunduğu konsept çok heyecan verici geldi. Mesela Ayşmen'i sorduğu Ayota. Ayota'yı ilk gördüğünde çok heyecanlanmıştım. Ama Ayota'nın öyle bir kurucuları var ki çeneleri durmuyor bir türlü. Yani orada işte hani diyor ki adam biz diyor trilyon dolarlık bir şeye soyunduk. Bir işi iş bir business'a soyunduk diyor. E tamam abi soyundun da Microsoft'un bölge temsilcisiyle görüştüğünü orada sen haber yaparsan insanlar sana güvenir mi? Yani şu anda işte Tangle diye bir teknoloji yaratmışsın, şey yapmışsın. Biraz çeneni tut. Aynesi iştir kişinin noktasına gel. Anlatabiliyor muyum? Yani burada gerçekten e, bana kalırsa bir şey var e, hani yatırımcılıkta bir psikolojik problem var. Daha doğrusu bu girişimcilikte de kripto para girişimciliğinde de bir psikolojik problem var. Mesela Tron'da aynı şey oldu. Ya sen normalde mütevazı ve içerik üretimini, tüketimini dağıtımını e, özellikle Asya kanadında modellediğin basit bir şey yapmışsın. Tamam mı? E ne güzel ya işte bu konuda devam et. Yani ne, ne gerek var o Affedersiniz şeydeki sosyal medyadaki şebekliklere şeylere falan ee, şey bu Justin bu her konuştuğunda çat çat çat şey gitti ee, yani burada hiç sormadılar demek ki çok bilinçli, bilinçli bir e, şey diz kitle bana her gittiğim etkinlikte şey soruyorlar tron ne olacak diye soruyorlar hala tronun kuyruk acısı olan bir sürü şey var Güzel bir konseptle başlamış olabilirsiniz ama bunu, bunu dağıtacak bir süre. Dolayısıyla yani çok başka şey bir şey. Çok başka bir mantalite. O yüzden de hani ben kendimi çok şey hissetmiyorum. Siz bana trend sorun ben dünya kadar şey yapayım ama hani bu şey yükselecek mi dediğinizde burada çakılma noktalarının çok daha şey olduğunu görüyorum. <gülüyor> Neydi? Hiç aklımıza gelmeyen şekilde olduğunu görüyorum. Bir de yatırımcılarda şey var hocam, böyle tronun e, başındaki çocuk gibi agresif olanlara da bakıyorlar. Yani ne kadar agresif ayota gibi işte tron gibi ya da kısmen vichain gibi, yani ne kadar agresif bir ekip varsa bunlar e, para kazanmaya aç insanlar. Biz bunlardan kazanırız ama bu tabi daha çok çok profesyonel finansçıların işi. Çünkü bu kadar hızlı yükselen coinler çok da hızlı düşebiliyorlar işte Tron'da yaşadığımız gibi. Sonra da yatırımcıları biraz kuyruk acısı çekiyor. <gülüyor> evet maalesef. Ee, şey hani ben şöyle söyleyeyim. Ee, Tron sadece işine baksa e, şu anda çok daha şey bir yerde olabilirdi. İyi bir yerde olabilirdi gibi geliyor bana. Hani bu anlamda da e, hani Tron'dan e, ümidi kesmiş ya da şey değilim. Zaman zaman da e, bazen takip ediyorum. Hani yaptığı anlaşmalarla, şeylerle iyi noktalara geliyor. Ee, hani e, o Kasım Aralık performansını bu ara dönemde gösterdiği zamanlarda oldu şeyin, Tron'un. Ama hani yatırımcılık dediğimiz şey gerçekten çok yakın takip ve hani hem kısa vadeli hem şey e, neydi uzun vadeli pozisyon almak gerektirdiği için o kısa vadeli pozisyon alma e, hani geleneksel finans piyasalarındaki e, geleneksel finans piyasalarında çok daha hızlı ve şey e, Çevik olmayı gerektiriyor yatırımcı açısından. Bu da çok zorlu bir şey. İşte o hep şey e, ne derler e, FOMO e, etkisini sürekli yaşayan ve e, gerçekten e, hani e, bunun bayağı bir e, zorlandığı e, bir şey oldu. E, neydi? E, Mantarita oldu. Bir süreç oldu. E, oluyor da hani hepiniz açısından şu anda hani biraz daha piyasa yatay gittiği için e, belki biraz daha rahat uyuma şeyi vardı ama. Slack grubundan da takip ettim. Özellikle Temmuz-Aralık dönemi bayağı hani herkesin şeylerini kurduğu, <gülüyor> ne derler? Gece, geceleri, geceleri uyumadığımız, <gülüyor> gözümüz <gülüyor> telefonda oldu. Evet, o günlerde evet. <gülüyor> evet, evet. Şu an herkes yine öyle günleri bekliyor hocam, emin <gülüyor> ah ne, ne güzel günlermiş o şey. Evet, evet, evet. Aha, yani aha. Alarmla satışta kalkıp işte tekrar satış emirleri girdiğimiz gecelerdi. <gülüyor> Ama işte büyük bir kitle içinde güzel bir tecrübe oldu o, o bölümler. Ee, bir dahaki e, yükseliş döneminde herkes oradaki kazançlarını iyi değerlendirecek diye düşünüyorum ben de. Ya inşallah yani şöyle e, tabii e, burada e, özellikle hani bu Slack grubundan gelip de Discord'a katılan eskiler e, hani o ilk dutluk zamanlarını da e, yaşadılar. Oradan çok paralar da kazandılar, çok paralar da kaybettiler. Şey yaptılar falan ama Hani onların hepsi bir deneyim oldu ve şu andaki muhtemelen yatırımlarını şeylerini biraz daha bu e, hani geçmişte edinilmiş davranış şeyleri üzerinden deneyimleri üzerinden biçimlediklerinde, modellediklerinde ya da işte hani o o reflekse kazandıklarında e, bence çok daha şey bir yere yere gidecek iş e, ve hani yeni nesil e, şeyler ım, yatırımcılar yine onların gözünde şey olacak e, ne derler acemi olacak. <gülüyor> Ve şey hani biraz da e, e, amiyane tabirle belki gerisi ilkelenen operasyonları ya da ihale onların üzerine kalacak. <gülüyor> evet, evet, evet evet. Ya ne kadar finans bilginiz de olsa işte finans da veya buna özel bir ilginiz de olsa kripto paraları çok ayrıntılı da inceleseniz çok volatil bir piyasada içindesiniz. Yani kaybetmemeniz mümkün değil ama işte her kayıpta yeni şeyler öğreniyorsunuz. E, o yüzden ne kadar uzun süre bu piyasada insanlar kalırsa e, daha kazanmaya yönelik işlemler yapıyor. Hı -hı. E, bizim aramızda çok eskiden gelenler, 2014'ten gelenler de vardı. Hı -hı. O zamanlar evet. yatırım yapanlar ve çok uzun süre hodul etmek zorunda kalanlar da vardı. Mesela onlar hala çok karamsarlar piyasa konusunda. Daha da düşeceklerini düşünüyorlar. İşte biz onları da falan tartışıyoruz. Yani yatırımcılık gerçekten çok farklı bir boyut kripto piyasası için. Evet, evet. Yani o yüzden de hani ben genel olarak yani insanları bu, bu, bu konuda şey yapmamayı, yönlendirmemeyi şey yapıyorum. Yani hani siz de biliyorsunuz şu anda epey çok sayıda yerli ve yabancı kripto para girişimine de işte mentorluk, danışmanlık, eğitmenlik yapıyorum ama Hani onlar hakkında konuşmamayı da şey yapıyorum. Hatta birkaçını şeyler arkadaşlar sormuşlar. Ee, az önce onunla ilgili de soru geldi. <gülüyor> ee, onu da konusu gelmişken soralım. Tabii burada sizin biz bunu şundan dolayı soruyoruz. Yani en güzel bilgiyi, en doğru bilgiyi buradan sizden temin edebiliyoruz. Yoksa piyasadan da araştırabiliyoruz, öğrenebiliyoruz ama hani siz bize bu konuda yani advisor da olsanız doğru bilgiye ulaşmak için size soruyoruz. İşte mesela az önce Törp sormuştu. On data ile ilgili. <gülüyor> Bir gelişme var mı diye veya e, projenin aslı nedir tam olarak, neyi vaat ediyor, utility kısmı nedir diye bir soru sormuştu. Onu mesela şu an tartışabiliriz. Şimdi e, şöyle ben en başta şeyi söyleyeyim. Şimdi e, OnData ve Glat e, iki danışmanlık yaptığım coin onlar aslında birbirini tamamlayan ve aynı ekip tarafından e, yürütülen e, coinler. Geleceğim şeylere. E, şimdi ben bundle e, adlı yine bir yerli e, girişin e, bu e, borsalar arasında arbitraj yapmayı e, hızlı arbitraj yapmayı sağlayan e, bir şey bu tool bu. Dolayısıyla işte onun e, bir e, ne diyeyim exchange aggregator yani bir borsa e, şeyi aggregatorı e, küratörü diyeyim ya da e, further'ı biliyor musunuz bilmiyorum further e, işte bu hava yollarının bütün bu ee, şey biletleme, rezervasyon, uçuş e, süreçlerini blockchain'e taşıyıp e, hava yolları arasında da bu değişimi gelenekselden e, daha merkezsiz hale getirmeye çalışan bir coin. E, onun danışmanlığını yapıyorum. Cryptet yine bir eğitim, eğitim coin'i. Onun mentorluğunu yapıyorum. E, onun dışında e, yine unutmamaya çalışıyorum da e, daha neler var e, bunları... Neyse yani hani bu şey... Şimdi on data ve glad özeline gelirsek bunlar aslında iki tane hani birazcık şey tanımlayayım size. Şimdi on data dünyada işte çeşitli yerlerde toplanan sitelerden şeylerden toplanan ve anonimleştirilen hani kişi datalarını çeşitli ihtiyacı olan bu, bu veriye ihtiyacı olup bu veri üzerinden işte Facebook'ta Google'da farklı ee, yeni medyalarda bu işi e, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde bulunduracak, e, bulunması düşünülen işte reklam veren, e, işte ajans gibi yerlere bu işi şey yapan, satan ve onların bu işten yararlanmasını sağlayan bir şey, data coin'i aslında. Yani şöyle çalışıyor, e, işte bu e, çeşitli sitelerden ya da şeyden toplanan e, şeylerin dataları bir data voluta atıyor, data cüzdanı atıyor. O data voluta siz bir kripto marketplace onu istediğiniz fiyata satabiliyorsunuz. Tabii burada oluşan piyasaya göre bunların hepsinin aşağı yukarı tarife fiyatları var. Yani pazarda domatesi 5 liraya satılırken siz nasıl 50 liraya sattınız da kimse almıyorsa zamanla oluşan piyasa içinde bunların hepsinin tarifeleri oluşuyor ve ondan sonra işte bu data alıcıları tarafından bu alınıyor. Alındıktan sonra ise bunun işte çeşitli yayıncılıkta ya da şeyde bir reklam olarak kullanılmasını sağlayan coin'in adı da GLAD. Dolayısıyla bu GLAD de işte daha bütün bu reklam veren işte DSP, SSP, DSM dediğimiz böyle işte yayıncı, şey, reklam veren, ajans, trade desk. Bütün bunların hepsinin bu işe istediği kıvamda girebileceği ve bütün bunların hepsinin plug-in olduğu bir reklam coin'i. Yani bunun aslında hani OnData'nın e, öbür tarafta karşılıkları var mı bilmiyorum da hani şöyle düşünün, e, Basic Attention Token, BAT Token, e, işte Edex Token bütün bu hani o kripto paralarda onların rakibi ama hani OnData pardon Glad'in iddiası ben bunları daha decentralized yapıyorum diyor. Daha gayri merkezi biçimde yapıyorum diyor. Hani böyle bir iddiası var. Dolayısıyla işte OnData şu anda işte iki tane borsada şeye geçti, faaliyete geçti. İşte bir Satoshi'den başladı. Şu anda 3-4 Satoshi arasında gidip geliyor. Glad daha çıkmadı şeye. İşte o önce bir private sales yapacak. Arkadan işte şeye gelecek falan filan. E böyle böyle bir şey de gidiyor. Hani şey de ekibi de uluslararası bir ekip. Hani özellikle yazılım ekibi Türkiye'de ama hani sahiplik şey meselesinde falan epey bir karmaşık bir şeyi var. İşte o takımı falan filan da şey işte oradaki sahiplik şey meselesine göre de işte önümüzdeki günlerde işte ikisinin de şeylerini açıklayacaklar falan filan yani böyle. Ee, peki hocam Ondata sadece Türkiye'deki borsalarda mı işlem görüyor Hayır hayır hayır. Ondata'nın pazarları arasında Türkiye bile yok yani öyle söyleyeyim. Ee, ha, global de, global, hedef, global hedef. hedef. Yani şu anda hatta o 40 tane e, pazar olarak gösterdiği e, şeylerde, ülkelerde ülkeler arası Türkiye yok. Çünkü şey, hani data toplanan ülkeler arasında Türkiye olmadığı için o. Bir de hani bütün bu data toplama işleri falan bu Avrupa Birliği nezdinde GDPR denilen yeni bir kişisel veri koruma yasası çıktı. Hani o bağlamda anonimleştirildiği için bu datalar. O yüzden hani şey, özellikle o pazarlara ilişkin öncelikle 40 ülke olarak ortaya çıkıyor bu. Ortaya çıktı daha doğrusu bu şey. Dolayısıyla hani benim de öğrendiğim kadarıyla e, buradaki e, temel e, şey bu. E, hani ama hani e, ben yani böyle bir sürü artısı, eksisi, bir sürü şeyi var. Şu anda iki tane borsada e, hangi borsalar olduğunu e, galiba Hotbit var bir tane. Bir tane de Idex var e, yanılmıyorsam. Bu iki borsada ama Hani duyduğum kadarıyla işte e, öbür borsalarla da anlaşılıyor ve e, yani ekipten birinden duydum ama ne kadar e, doğru. Bu, bu sayı işte sürekli böyle 2-2-2-2 önümüzdeki dönemde artarak gidecek. Harika hocam. Sizden aldık bu bilgileri. Biz de işte daha sonra dinleyen arkadaşlarımız da Omdatayı merak edenler vardı. Kayıtlardan bu bilgileri dinlerler tekrar. <gülüyor> Bir de ayrışmen sormuş. Ben de o konuya değinecektim. Ee, 1 Eylül'de hack and break... Evet. ...bir inovasyon kampı olacak. Galiba İzmir'de. Evet, evet. İzmir'de, İzmir'de, Urla'da. Ee, Onun içeriği nedir? Orada ne yapılacak acaba? Şöyle, aslında hack and break... ...daha önce iki ya da üç kere, üç kere yapıldı galiba. Her sene belli bir tema seçip... ...o tema üzerinde bu... ...genel olarak hani... ...internet dünyası ve internet inovasyonları... ...üzerine şey yapılmış... Tasarlanmış insanların işte e, hani gelip böyle çok çeşitli konularda çok çeşitli uzmanların değişik değişik yerlerde e, yerler derken bu resmen çayır çimen yani. Hani şey düşün hani böyle çeşitli şey festivaller yapılır ya atıyorum şimdi Mehmet Akif. Ersoy Parkı'nda mesela Belgrad Ormanı'nda böyle çeşitli müzik etkinlikleri yazıyor ya da Hazerfan Havaalanı'nda. Bu da aslında bir inovasyon etkinliği. Hani müzik etkinliği değil ama inovasyon etkinliği ve bu bir kamp şeklinde. İnsanlar çadırlarını kuruyor, şeyler açık havada veriliyor falan filan, dersler açık havada veriliyor. Ve daha böyle hani sınıf gibi değil de daha böyle şey, arkadaşça bir ortamda veriliyor bu atölyeler, şeyler falan. Ben de orada işte bu kripto paralar konusunda bir şey vereceğim, böyle bir atölye çalışması yapacağım. Orada çok değişik atölye çalışmaları şeyler falan filan var. Dolayısıyla e, yani e, İzmir bir de hani böyle biraz Eylül başı hani biraz daha ortada serinliğin daha böyle dayanılabilir havaların olduğu bir zaman olacak diye düşünebiliriz. Herhalde İzmir'in en güzel zamanları da diyebiliriz yani Eylül. İnşallah tabii hani küresel ısınmadan ne olacağını bilmiyoruz ama evet, evet, evet, evet payımızı evet. Eylül ayında ne düşecek onu bilmiyoruz ama e, hani... Anladığım kadarıyla bu hack and break'te falan da e, böyle hani ben varım, başka arkadaşlar var falan filan böyle işte blockchain'in, kripto paraların farklı farklı yönlerine değinip farklı farklı orada atölyeler yapıldığı işte insanların e, şey yaptığı mesela e, inşallah Burak Arıkan vardır e, herhangi bir e, böyle iş fikrinizi nasıl böyle desentralize edeceğiniz ve nasıl blockchain'i uyarlayacağınızla ilgili işte bir iki üç ay önce onun çok güzel bir bu Bomonti Adada daha doğrusu Adada diyorum galiba şey değil mi eski o şey fabrikası teker fabrikasının içinde çok güzel bir workshop almıştı mesela ki inşallah Burak da gelir ve şey böyle güzel şeyler yapılır hani e şöyle söyleyeyim gelenlerin mutlaka kafalarında farklı farklı ışıklar yakacak böyle bir süre etkinlik olacak diye düşünüyorum hani benimki de inşallah öyle bir şey olur ben linkini de paylaştım o çok güzel bir etkinlikmiş ee, ...incelediğim evet. kadarıyla şey de yapılıyor... ...çadırnımızda falan da gidip kalabiliyoruz. Evet, evet. Ee, harika, harika... ...güzel bir yetkinlik olacak. Ee, onun dışında hocam birkaç soru daha var... ...onlara da değinmek istiyorum. Biraz evet. farklı konular ama... Evet. ...EOS için e, Ethereum Killer olur mu? Hatta... Ethereum Killer ne olabilir tarzında sorular var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu Fine, thanks and you. <gülüyor> <gülüyor> Onu özellikle nikki söylemedim. Yanlış anlaşılırım diye. Şimdi. <gülüyor> Şöyle işini. Şöyle şey yapalım sağ olsun. Ee, güzel bir soru ama e, hani bu soruya e, hani oturaklı bir yanıt verebilir miyim? Çok emin değilim. Çünkü şey e, hani şu anda e, Ethereum Killer olmak zor. Öyle söyleyeyim. E, yani e, çünkü Bitcoin killer olmak zor, biraz daha onun azını Ethereum killer olmak adına da söyleyebilirim. Bir defa şunu düşünün hocam, ERC20 token üretmek artık çok kolay hale geldi ve hani Bitcoin birazcık şu 10 bin barajını şey yaparsa insanlar ne yapacak kripto para girişimcileri çok çabuk ben nasıl kripto para üretirim de hani bu şeyden yararlanırım noktasına gidecek. E bu da şeyi artıracak yani. Ethereum'un şu anda platform olma özelliğini arttıracak. Dolayısıyla hani EOS'ta daha böyle bir farkındalık olmadı. Her ne kadar hani bir takım teknik yönleri şeyden Ethereum'dan çok daha iyi olsa, Ethereum'un bir sürü problemi olsa dahi iki Bitcoin'in de var biliyorsun artık. Bitcoin artık eski bir şey. Herkes biliyor bunu artık. Eski teknolojili bir şey. Hatta o yüzden de ben biraz daha para değil de dijital altın şeyine gidiyorum. Hani neyse Lightning Network biraz kurtarıyor işi falan. Ama mesela atıyorum... Neo, Neo, Çin bölgesinde bir Ethereum killer olabilir tabii. Niye, neden olmasın? Hani olma olasılığı fazla. Ama hani ben bunları çok şey görmüyorum. Çünkü zaten hani mesela Stellar, stellar olabilir. Niye olabilir? Çünkü IBM'le anlaşma imzaladı ve IBM'le şu anda Hyperledger üzerinden epey bir hani o Hyperledger üzerinden yapılan blockchain uygulamalarını tokenize etmek için Stellar platformu kullanıyor. Mesela şey yani buralarda gerçekten Hani farklı farklı şeyler var ve bu farklı şeyler üzerinden de e, hani o farklı dinamiklerden de bir sürü e, hani farklı senaryolar elde edip farklı sonuçlara ulaşmak mümkün. O yüzden de hani yorum yapmak e, yerine sorular sormak ve o soruların cevabına sürekli bakmakta fayda var bence. Evet çok teşekkür ederiz hocam bu cevaplar içinde. E, saat ufaktan 12 geçti. Yarın da işe gidecek arkadaşlar vardır mutlaka. Ben de dahil. Ben, ben zaman nasıl geçmiş anlamadım. Sizi dinlemek çok büyük keyif. Estağfurullah. Harika, harika tecrübe oldu bizler için de. E, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii başka soru yoksa ufaktan kapatalım. Soru varsa da yazın arkadaşlarla barbaya. Hocamızı iletelim. <gülüyor> e, bir defa e, çok teşekkür ediyorum ben. E, yani şöyle... E şunu söyleyeyim, Slack'ten beri hani Discord'da birazcık daha e, hani özellikle şu son dönem bayağı bir e, farklı farklı şeyler vardı. O yüzden çok ilgilenemedim ama şimdi bundan sonra artık şey yaparım. E, ne derler? Daha e, hani sık girerim, ederim. E, ama e, şunu söyleyeyim, e, hani sağ olun hani benden bir şeyler öğrendiğiniz söylüyorsunuz falan ama ben de sizden çok şey öğreniyorum arkadaşlar. Yani her birinizin yaptığı katkı, okurduğunuz en ufak Hani sizin aslında çok e, hani üzerinde durmadığınız, Zaten bunu herkes bilir dediğiniz ya da işte e, o teklifsizce özveriyle hesapsızca paylaştığınız bilgilerden ben de çok yararlanıyorum. E, bu dayanışma ortamını bence bozmadan bunu nasıl ileriye götürür? E, buradan hem bireysel olarak hem yatırımcı olarak nasıl faydalanırsınız? Hem de ülke olarak buna nasıl katkıda bulunabiliriz? Bence bu bunlar üzerine e, şey yapmak lazım. E, Neyi düşünmek lazım? Ee, son olarak belki Kubrick'in şu sorusunu cevaplayayım. Nano ve Ayato gibi blockchain'in alternatif teknolojiler silinir mi, ilerler mi? İkisi de olabilir. Bu tamamen şeye bağlı. Ee, A, bir dakika. Bizim okutucu vardı. Bizim üniversiteden öğrenci. Yani bu alternatif teknolojiler sinir mi, ilerlenir mi? Bunu tamamen konjonktürel. Yani devletler buna nasıl bakacak? Düzenlemeler nasıl olacak? İşte Nano İtalyan borsası karşısındaki durumunu görüyorsunuz. Belki Nano ile ilgili soruşturma da açılacak falan filan. Hani şu anda o kadar çok parametre var ki. Hani teknolojik olarak şu anda blockchain'e alternatif gibi görünüyor ama güvenlik problemleri de var. Blockchain kadar güvenli olmadığını şey yapan Nano'nun da, IOTA'nın da e, onlarla da ilgili bir sürü rapor da var. Hani bu konuda e, onların da kendini geliştirmeleri lazım. Artı hani teknolojik trendleri de takip etmek lazım. Ben biraz daha şeylere bakıyorum. Hani Tangle bağlamında değil de biraz daha hani bu onların kök teknolojilerine bakıyorum işte. Mesela direct s-site graph'a, hash graph'a ya da işte e, şu anda adını hatırlayamadığım e, bir takım şeyler e, graph teknolojileri var. Onlara bakmakta da fayda var. E, yani şey, e, vereceğim dersin içeriği hakkında bir bilgi verme imkanınız var mı demiş HN okuyucu Son olarak onu şey yapayım. Ders bu dönem açılacak. Yani sonbahar döneminde açılacak. Aslında bir müfeffetat hazırladım ama şu anda o Üniversitenin mütevelli heyeti tarafından daha yeni onaylandı fakat ben onu birazcık daha geliştirmeyi düşünüyorum çünkü farklı bir şey yapmak istiyorum yani orada oluşturduğumuz interdisipliner gruplar mesela işte ne bileyim mühendislikten biri olsun iş idaresinden işletmeci biznesçı biri olsun tasarımcı biri olsun iletişimci biri olsun falan filan hukukçu birisi olsun. Bunlardan grup kuralım ve bunların her biri birer kripto para üretsin gibi böyle bir şeyim var. Ama bunu yapabilecek miyim bilmiyorum. O yüzden e, HN okuyucuya şunu söyleyeyim. E, dönem başında, Eylül başında e, ben Twitter'dan falan hem Slavus'u koyacağım hem dersin nasıl şey olacağını koyacağım. Buralara biraz bakarsan işte dediğim gibi finali Hekaton olarak yapacağım. Konuk konuşmacılar gelecek epey şey. Hani bunları belki işte bir takım ortamlarda yayınlarız, şey yaparız... E, ne bileyim canlı yayınlarız falan filan. Ama buralarda işte e, hani böyle olabildiğince yaratıcı, sizi sıkmayan ama bilgilendirici bir şey e, bulmamız lazım. Bakalım. E, Fintechs and you. E, Lambo ne zaman olacak? Valla ben de bilmiyorum. Ama olursa e, şey sana Lambo'da e, Lambo'ya binerken şey diliyorum. Mutluluklar, keyifler diliyorum. Eee <gülüyor> <gülüyor> e, Hocam lambolaların artık meclise gidiyor. Bir de öyle bir problemimiz var yalnız. <gülüyor> Kubik'in sorusu var ama Burj hiç ilgilenmedim inanın. O yüzden de hani bu soruyu şey yapamayacağım, cevaplayamayacağım. Özür diliyorum da. Bakarım ama şey yaparım. <gülüyor> çok sağ olun arkadaşlar. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten büyük keyifle dinledik hepimiz. Yani saatlerce konuşsanız da dinleriz diye tahmin ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben ufacık grupla alakalı da bir şey söyleyeyim. E, bizi takip ediyorsunuz tabii, tabii. zaten hani gönül ister ki daha fazla aramızda olun size daha güzel tartışalım fikir tabii, tartışmak tabii. alışverişinde bulunmak da çok keyifli sizinle Hı -hı. bizim şu an problemimiz biraz şu yani grupta e, çok uzun zamandır birlikte olan arkadaşlar tartıştığı için e, çoğu konuyu biliyoruz ve tekrar tekrar Hı -hı. üzerine tartışamıyoruz yeni bir şey olunca tartışıyoruz o yüzden de amacımız e, gruba yeni arkadaşları ek, e, dahil etmek onlarla o konuları tartışmak onların fikirlerini öğrenmek siz de zaten bugün katılımınızla birçok arkadaşı da bize dahil etmiş oldunuz. Onun, onun için de ayrıca teşekkür ederim size. Çok sevindim. E, buna sevindim. Hani burayı canlı tutmak, şey yapmak tabii ki e, hani e, ilerletmek de görevi. Ben de elimden geldiğince e, burayla ilgilenmeye çalışacağım. Yani e, hani şöyle söyleyeyim. E, daha çok göz atarım, daha az yazarım. E, bir de biraz şeyden dolayı artık hani e, şöyle konuşmaktan ya da işte görüş belirtmekten de yavaş <gülüyor> yavaş şey <gülüyor> evet. geldi kal geldi bana evet, devam, yüzden... devamdan ilk aynı konuları anlatıyorsunuzdur <gülüyor> estağfurullah, evet, estağfurullah. Evet. tam öyle değil de hani böyle şey ben böyle biraz daha karşılıklı e, konuşmanın daha yararlı olduğuna inanıyorum böyle hocalık vasfımı da bırakıp böyle bir birey olarak aranıza gireyim istiyorum dolayısıyla hani o bağlamda da e, hani böyle ben boğaz vermek yerine hep böyle karşılıklı diyaloğu yeğlerim. Ee, yaparız yani şey yaparız. Diyalog da yaparız. Zaten Daha bugün konuşmada bir şey. biraz o, o, o meblağ, o tarzda oldu. Evet evet. evet. Oldu yani. Çok teşekkürler tekrar size. Sağ olun. Diliyorum. Ee, tekrar görüşmek güzel güzel üzere. Hoşçakalın hocam. Hı hı. Evet, katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Kriptokriti. Ee, <gülüyor> burada da reklam yapalım biraz. Kriptokriti'yi takip edip Twitter'dan falan her yerden. Umarım faydalı olmuştur, umarım herkes beğenmiştir. Çok duygusallaştım. Ferhat ondan konuşma kesildi. Yani kripto ilgili bir şey konuşunca duygusallığıma engel olamadım. O yüzden kesildi yani. Yayında mıyız? Hala mı? Yayın açık hala. Fikir beyan etmek isteyen varsa bekleriz. Ben o akademisyen tarifi Moskova Akade Bilimler Akademisi'nin kurduğu dersleri duyunca ağlayacaktım ya. Ben bir içeri gittim zaten yüzümü falan yıkadım ya kendime gelemedim. İsmail Hoca'nın girişimleri de harikaydı ya. Bu arada şeyi belirtelim, yarın veya yarından sonra kayıt altına aldığımız, yani ses kaydını yayınlayacağız, onda paylaşırız grupta. Altında yazacağını biliyorsun değil mi Eko? Bitcoin coşacak. Arkadaşlar Bitcoin balon diyorlar inanmayın. Bu arada Ripple'da herhangi bir haber mi var? Çok fena bir dump geldi. Bir de şu an ben fırladı gibi bir şey. Lan fırlasın artık vakti. Değil. Piyasayla biraz ilgilenememişiz. O yüzden bitcoin de biraz damp görmüş. Bir hafta önce altı binlerde olan şey...